Arkası Yarın Garipler Sokağı 1. Bölüm Yazan Oktay Akbal Uygulayanlar Senur Sezer, Adnan Özyalçıner Mikrofona koyan Hamit Akınlı, programı hazırlayan Oray Tuğlan, efekt Serdettin Kadıoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Atman Rıza, Rıza Tüzün, Zülfühanım, Nezahat Taneri, Hasan, Atacan Arseven, Mehmet, Burçin Oraloğlu, Kapıcı Şerket, İlhan Hemşeri, Arabacı Tahir, Fuat İşhan, Berber Ali, Kemran Ustar, Bekçi. Bilgezovu, Tevfik, Şakir Arseven. Çocuklar, Metin Çoban, Savaş Dinçel. Gönül, Ayşegül Devrim. Şoför, Erhan Abir. Hilmi, Çetin İpekkaya. Vatman'ın karısı, Şevkiye May. Hüsnü Efendi, Sami Ayanoğlu. Kasap Gani, Kayhan Yıldızoğlu. Kasab'ın karısı, Gül Gülgül. Tahir'in karısı, Melahat Hasanoğlu. Zehra, Hale Akınlı. Selma, Candan Teksoy. Buraya bir 52! Bu saatte mi? Bu saate ne olmuş ki? Ne olacak gecenin yarısı oldu. Aldırma! 151 yapar kalkarız. Hem efkar dağıtır. O iş için de üzme artık kendini. Zülfü ne dedi duydun. Tamam mı Zülfü abla! Helal allah. Sen de bilirsin sözünleri kadındır. Erkek gibidir tıpkı. Kimin ne derdi var ha? Karısından, kızından... Babasından oğlundan Zülfü açtı mı tamam hallediverir emir. Bekara burada kız bulunur. Evli karısından burada boşatılır. Mektuplar burada yazdırılır. Yangınlı yürekler burada ferahlatılır. Mahalle ondan sorulur ve sen ne diyorsun? Hey kapatıver ya Zülfü'nün öyle dam dam Ama uyuttun be yok mu neşeli bir şey? Gramofona koy bir çifte Yaşar! Ano! Hey! Daha ne duruyorsunuz yahu? Duruyor musunuz da? Hadi ortaya, ortaya! Hadi ortaya! Yaşar! Yaşar! Yaşayın aslanlar, yaşayın! Bu. Hadi bakalım hadi herkes evine hadi Hele bir soluk al şöyle bekçi başı Bak dışarıdan geldin üşümüşsündür Otur şöyle otur Oğlum bekçi başıya bol şekerli bir tabi Hoş geldin bekçi dayı Merhaba Merhaba Eyvallah hoş bulduk merhaba Oh oh yaşayım be yaşıyım be Sen Vay de var ol, be. bekçi başı <gülüyor> Beyler, ayıp ayıp. Ben geldim diye mi yani? Değil be Tahir, değil be. Bütün sokak ayaklandı baksana. Karısı, kızı, çoluğu, çocuğu pencerede. Eee? İyice de geç oldu biliyorsun. Ne çıkar ya? Onlar şikayetçidir ki Haklısın, haklısın ama mezarlığın ötesindeki karakolun polisleri bizim gibi düşünmüyorlar. Zülfün'ün kahvesiz diyorlar da daha bir şey demiyorlar. Yürücü, kavga hep orada diyorlar. Anlat anlatabilirsen öyle olmadığını yani. Doğru söylüyor Bir kere basıldık mı gözümüzün yaşına bakmazlar Basarlar mührü Çağışa biteçini başına kapı kapı dolaş dur ondan sonra Dükkan arttıracağım diye Dedin dur Bu kaçıncı diye Yediğiniz da ayrı cabası e, Kesin artık kesin tamam Daha da çok erken be yahu. Bekçi Bekçi taş koyma yahu. Hiç Oldu mu bu ya Bu akşamlık bu kadarla kalsın Yarın akşama devam ederiz nasılsa Hadi hadi en kısa yoldan herkes evine şimdi Hadi bakalım evet, tamam. Tam da civcivli yerinde bıraktılır mı Hadi ha? eyvallah hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi iyi geceler arkadaşlar i̇yi geceler. Güle güle beyler Hepinize iyi uykular Tatlı rüyalar Son kapıda kapandı işte Bütün mahalle uykuda şimdi. Çıt yok. Bütün kapılar sımsıkı kapalı işte. İşler yolunda. Benimkiler mutlu uykularında şimdi. Bilmem garipleri bilir misiniz? Bilmiyorsanız dinleyin beni. Garipler iki mezarlığı birbirine bağlayan bir köprü gibidir. Mezar taşlarıyla başlar ve öyle biter. Bu sokak dertlerini bir kaşık suda boğmasını bilen insanlarındır. 24 saat saniyesi saniyesine yaşanır. Sokak sakinleri her akşam Arnavut kaldırımlarını terk edip ilk mezar taşıyla karşılaşınca kendilerini bambaşka bir alemin insanıymış gibi değişik hissederler. Sabah önce buraya gelir. Şehir daha en tatlı uykusundadır. Gariplerse çayını içmeden nereye gidiyorsun kocacığım? Evet, kaçıracağım. Bırak yaka kabobey hanım be. Ya Allah kahretsin! Az kalsın suratımı kesiyordum. Evi yıkacaktı sen semeriplerdiyse. Genel, genel kızım. Efendim baba. Şu aynanı versene bana Çinko tastaki suyu ayna yerine kullanıyordum Sarsınsıdan devrildi tas Yüzüm yarı sabunlu kaldı Nereye toz oldun hanım İbrikte su bitti kızın da zırlıyor Duymuyor i̇yi, musun iyi. Hadi çabuk getir şu suyu gözlerim yandı hep Şunu da sustur Ay anlacığım penceredeki çarşaf da düşecek tam zamanı bulduk Oraya vaktinde bir perde uydurmazsan böyle çırt kalırsın odanın ortasında işte. Oyuncu karılar gibi. Oh olsun. Gariplerde her çeşit insan vardır. Manav, kunduracı, kasap, arabacı, gazete satıcısı, memur, emekli, ustabaşı, amele, işçi, kız, dul, ihtiyar, çocuk. Her sabah mezarlığın ardındaki aleme geçen insanlar akşama kadar büyük şehrin malı olurlar. Yazıyor! Safavadis'ten yazıyor! Cinayeti yazıyor! Çakçı'nın son demecini yazıyor! Yazıyor! Hakiki meşhur gene ya, Abdülvahit gene ayak, Üspanyaya, Cidani Bey! Hey, Hilmi abiye bak, bizim mahalleden. Merhaba abi. Merhaba küçük, ver bir kaçta bakalım. Mahalleye mi abi? Mahalleye. Yazıyor! Yazıyor! Tamam yazıyor! Erkekler şehrin çarkları arasında dönüp dururken kadınlar çocuklara bakar, yemek pişirir, el işleri yaparlar. Arta kalan zamanlarda da... Elime sağlık, iyi etmişsin de O da kolama elini sokup suyu bir kirletmesiydi Ne duruyorsun? Yap yapacağını da boyunu görelim Ben seni bu buçuk adam dinle bir yırtarım ah! Gel alacağım bana ah! mı yap Allah'ım! Allah! Allah! Allah! Komşular, komşular, Allah! tacılar Komşular kendinize gelin, ayıptır yapmayın Ayrılın bakalım, ayrılın Birbirinizden alıp veremediğiniz nedir ya? Kafamı kızdırmayın, topunuzu birden alır, karakola götürürüm şimdi! Tıkarım içeri! Bir kocalarınız reis cumhur gelse kurtaramaz hiçbirinizi! Kanun var bu memlekette kanun! Ay, ah, be, ah, ah, be, be. Hadi hadi hadi, sen şöyle dur şurada! Bu karı çocuğuma ne dedin biliyor musun sen? Berk çıbaşı! Aa, baksana canım, ne kadar söylüyor! Yeter! Susun artık be! Susun diyorum size susun! Sutsanıza Anlaşıldı anlaşıldı sen de haklısın o da haklı! Şunun şurasında komşuyu hepimiz! Hadi hadi hadi kesin hadi herkes doğru evine! Kocalarınız neredeyse dönerler işten böyle görmesinler sizi! Allah Allah! Oh be! Dünya varmış o ne gürültüydü öyle! Dönüşün tadı buradadır işte Mahalle yorgun argın dönenleri Böyle neşeyle karşılar Gece yarılarına kadar sürer bu neşeli hava Kış yaz susmaz Zülfanımın kahvesindeki borulu gramofon. Sokağın en büyük binası bu işte Emekli kaymakama aittir Kendisi üst katlı oturur Eve birkaç basamakla girilir Yıkık trabzanlı bir başka merdiven üst katlara doğru tırmanır İlk katta semtin En namlı kasabı Gani yerleşmiştir Adım Gani Kasabım Bu dükkanı ben işletirim Ağaçlıklı caddenin en iyi En temiz dükkanı benimkidir Bu yüzden de bütün memurlar Daimi müşterimdir Müşteri veli nimetimdir Ve her zaman haklıdır Etin hangi tarafından isterse orasından veririm. Allah bereket versin kazancım da iyidir. Evime çok düşkünümdür. Karılarımla çocuklarımı çok severim. İlkinden bir oğlum var, şimdi asker. İkincisi fıkır fıkır bir kadın. İki afacan oğlanla bir kızım oldu bu karıdan. Biri ilkokula gidiyor. Mahallede çocukların elebaşısıdır ama evde başını kitaptan kaldırmaz... Sınıflarını tıkır tıkır geçer Su gibi okur gazeteyi Ama Oku oku ne olacak sonu Aylıkçı bir memur değil mi İki gün sonra da bizi beğenmez Burunlar İkinci oğlum dükkanda yanımda çalışır ...pirzola kesmesini... ...dağılıcı karamandan ayırmasını... ...teraziye esnafça kullanmasını... ...müşteriye etin kemikli yanını da... ...yutturmasını bilir... ...hele müşteri dalgın bir koca kara olursa... <gülüyor> ...ee bize de hak vermek gerek... ...biz de kemiğiyle alıyoruz eti... ...sana kemik koymayalım... ...ona koymayalım da sonra... ...biz haftada üç gün çoluk çocuğa... ...nasıl pirzola götürürüz... ...onun için bu olan adam olacak derim ben... Babasına çekmiş ne olsa. Evin ikinci katında dört oda var. Ön taraftaki odalarda ustabaşı Hüsnü Efendi ile kızları arkadakilerde de arabacı Tahir yerleşmiştir. Bu kat büyük evin en canlı yeridir. Gürültü, patırdı hiç eksik olmaz. He. <türk> <Psst. türk> Adım Tahir. Arabacıyım. Zanaatımı severim. Mavi renge boyalı, üzeri manzaralar, kuşlar, dereler, yelkenlilerle süslü arabamla, kırmızı kurdeleler, boncuklarla donanmış atlarımla kuş gibi uçarım. Ha, hayvanlarıma değdirmem kamçı mı? Havada şöyle bir şırak etti mi? Tamam. Rüzgarından rüzgar olur uçar atlarım. Evvelallah hiç işsiz kalmam. Yeter ki altımda arabam olsun. Göçlerde eşya, kışın odun kömür Bayram günlerinde çoluk çocuğu taşır Beş on kuruşa semti dolaştırırım Hayvanları sevdiğim gibi Çocukları ve bayramı da severim Günlerce önceden Bayrama ve çocuklara hazırlarım arabamı Beygirlerimi bir güzel süsler Tentelerle küçük bayraklarla Donatırım arabamın her yanını Bayram sabahı erkenden kalkar En yeni elbiselerimi giyerek Arabaya atladığım gibi bayram yerine yollanırım Artık hiç kimse tutamaz beni en güzel arabayla atlar benimkidir. En yakışıklı arabacı benim. En güzel en çok çocuk da benim arabamdadır. Hayt gözünü sevdim be. Bayram yerinde herkes durup seyreder bizi. Aa, yalnız bir kere şeytana uydum. Sekiz ay yattım içeride. Adını ne diyeyim? Hak etmişti. Hepsi o kadar. Vapishaneden çıkınca akça pakça bir kızı nikahlayıp... ...kaymakamın evine taşındım. Ha. Hayalimi de atlarımdan hiç ayırmam ha Atlarımı sevdiğim gibi çok severim onu da Bayramın gelmesini Çocukların arabama doluşmasını Nasıl heyecanla bekliyorsam Eve bir an önce dönmek için iple çekiyorum akşamı Neyse hadi şimdilik eyvallah Geç kalmayalım eve Deh hastanlarım benim be yeah! Tahir'in oturduğu kattaki sokağa bakan iki oda birbirine bitişiktir Aralarında bir tahta kapı vardır Üç kız babası Hüsnü Efendi gece evden çıkar, gene gece eve döner. Sadece pazar günleri mahallede görünür. Kahveye iner. Adım Hüsnü. Mahalleli Hüsnü Efendi der. Eksik olmasınlar, küçüğünden büyüğüne herkes sever sayar benim. Ustalaşayım. Genç yaşta karımı kaybettim. Onun sevgisini kızlarma vererek büyüttüm onları. Üçü de geniş En büyüğü Gönül. On dokuzunda. Bir terzinin yanında çalışıyor. Kendi masamını kendi çıkarır. İyi kızdır, şükrinir. Mahalledeki delikanlıların ona yangın oldukları gözümden kaçmadı. Gönül ne zaman sokağa çıkacak olsa yahut pencereden dışarısını seyretse... ...kahvenin gramofonu benim bir sevgilim var şu karşıki kolakta türküsünü çalar. ...ama bunların birine aldırmaz gönül. Şehirde bir Asteğmen'le... ...aylarca gezip dolaştığı kulağıma çalınmadı değil. Şimdi de o Asteğmen'in... ...gönülü aldatıp terk ettiği... ...onun da başkalarıyla gezip tozluğu... ...söylenmek isteniyor ki... ...bundan bütün söylenenlerin... ...kızı çekemeyen mahalle karıları... ...tarafından uydurulduğu sonucunu çıkarıyorum. Ortanca'nın adı Zehra. Liseye gidiyor. Sıkılgan, gönüle hiç benzemeyen bir kızdır. Gündüzler okulda akşamları evlidir... ...herkesin işine koşar... ...komşuların mektuplarını yazar... ...hakkında en küçük bir söylenti... ...kulağıma gelmiş değildir... ...altın gibi bir kalbi vardır onun... ...en küçük kızım Selma'ya gelince... ...yaramazın tekidir o... ...ilkokulun son sınıfında ikinci senesi bu... ...daha bitiremedi... ...okul vakti de geçiyor hani... Birden ...birdenbire serpilip gelişti... ...daha dün sokaklarda... ...kaydırak saklambaç oynayan... Bebek uyutan küçük Selma gitti Yerine genç gelişkin bir kız geldi sanki Gel gör ki genç kızdığı yaramazlığından bir şey kaybettirmedi ona Eskiden oyunlarıyla mahalleyi birbirine katarken Şimdi de ablalarından en çok da gönülden öğrendiği tango Fokus trot gibi asli dansları akranlarına tepine tepine tekrarlayarak Ortalığı gürültüye veriyor Bu üç kız bir araya geldi mi hiç geçinemezler Akıllarına ne eserse yaparlar Babaları fabrikada olduğundan karışan görüşenleri yoktur Kendi kendilerinden başka Zehra! Ah işte dinleyin bakın Kız Zehra uyan uyan Şu kitaplardan azıcık başını kaldır da akşamın bu civcivli saatinde sokakta ne oluyor bir bak Bir iki insan yüzü gör de gözün gönlün açılsın <Gülüyor> İnsan olarak siz ikiniz yeteri kadar ferahlık sağlıyorsunuz bana sağ olun ha, Dokunma şuna Gönül abla Bak bak o onbaşı nasıl yakışmış mı elbise? Ayy enfes. Kendi de yakışıklıymış epey. Adı ne adı? Mehmet dikkat et gücüm. Pencereden az daha sarkarsan on başının tepesine düşeceksin. Sen <gülüyor> kitabını hafızlamaya bak. Ay, bol ışıklı bir salon düşün Selma. Çeşit çeşit elbiseler, pırıltılı üniformalar, renk renk ipek roplar. Güzel kadınlarla yakışıklı erkeklerin arasındasın. Ay. Bir köşede kalabalık bir orkestra en yeni dans havalarını çalarken... ...uzun boylu sarışın bir subay yanına yaklaşıyor. Seni selamlıyor ve belinden tüy gibi kavrayarak dönmeye başlıyorsunuz. Kulağına en tatlı aşk nameleri fısıldanıyor. En güzel kokular içinde dönüyor dönüyorsunuz. Ne güzel ne güzel değil mi? Ne güzel. Senin avucunu yalaman gerekecek küçüğüm. Nasılsa on başında içeriye giremezsin sen. Çünkü salonun kapısında nöbet tutacaktır. O. Pis <gülüyor> kıskandın değil mi? Neyi hayallerinizi mi? Hayır abla kıskanmadım. Yalnız sizden biraz daha gerçekçiyim. benim de hayallerim var. Ama onlara ulaşmak için okuyup kendi hayatımı kazanmamın, kimseye muhtaç olmadan yaşamamın şart olduğunu biliyorum. Eğer bir prensin gelip beni bu mahalleden almasını, ışıklı caddelere götürmesini istiyorsam, o prensi ancak kendi çalışmamla yaratabileceğimin farkındayım. Masalların prensi boş bir hayalden başka nedir ki? Kendi kendimin prensi olmak isterim ben abla. 15-20 basamaktan sonra üst kata çıkılır. Bu katta emekli kaymakamla Batman Rıza Efendi ve aileleri yerleşmiştir. Ev sahibi ön odaları işgal eder. Batman Rıza arka odalarda oturur. Adım Rıza, Batman'ım. Birinci mevki harbi Aksaray arabalarından birini kullanırım. Arabayı sürerken hayaller kurarım. Karımı, çocuğumu, evimi hatırlarım. Şehrin gereğinden çok durağı olduğunu düşünürüm. Birden son süratle bütün durakları geçip arabayı depoya bir bıraksam derim. Yokuşu bir solukta çıkıp eve varırım. Gene değişimden ve hayatımdan memnunum. Evliyim. Bir oğlum var. Oğluma sorarsanız benim arabam gibisi yoktur. Kıp kırmızı ve her zaman pırıl pırıldır. Hep de kalabalıktır ha. Sonra çok hızlı gider. Otomobilleri bile geride bırakır. Gariplere yeni taşındım. Mahalleye çabuk ısındım. Mahalleli de bana çabuk ısındı. Tevekkeli kalp kalbe karşıdır dememişler. İşte böyle. Nuh'un gemisine benzeyen bu büyük ev... ...öteki evlerle birlikte bu minval üzere hayatını yaşar gider. Her evin, her katın, her odanın... ...kısaca mahalledeki herkesin ayrı bir hikayesi var. Sevgili dinleyiciler, Garipler Sokağı adlı sürekli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın. Arkası Yarın Garipler Sokağı 2. Bölüm Yazan Oktay Akbal Uygulayanlar Senur Sezer, Adnan Özyalçıner Mikrofona koyan Hamit Akınlı Programı hazırlayan Oray Tuğlan Efekt Saadettin Kadıoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Kemal Ergüvenç Gönül Ayşegül Devrim Hilmi Çetin İpekkaya Gelin Ani İpekkaya Suna, Sevil Uluyol, Salih'in annesi Şevkiye May, İhtiyar kadın Kadriye Tuna, Salih Cüneyt Türel, Zehra Hale Akınlı, Hanife kadın Sayma Arcıman Mehmet'in annesi Fetiye Sezer, Çırak Ali Engin Akçeli, Salih'in kardeşi Tanju Çöken, Kasabın kızı Hildan Gürelman, Hasan Atacan Arseven, Mehmet Burçin Oraloğlu, Hüsnü Efendi Sami Ayanoğlu, Salih'in babası Afif Yesari. Hüsniye, İrsen Kaplangı, Sedma, Candan Teksoy, Genç Subay, Metin Çoban, Nevin, Filist Toprak. Garipler Sokağı şehrin ortasında kendine özgü yaşayışı, insanları ve harap görünümüyle bakımsız bir kenar mahalle sokağıdır. ...burada çalışkan ve neşeli insanlar yaşar. Sokağın ortasında mahalle kahvesi vardır. Bu kahveyi bir kadın işletir. Adı Zülfü Hanım'dır. Kahvenin külüstür bir radyosu... ...bir de borulu gramofonu vardır. Radyo susunca ya da alafranga başlayınca... ...gramofona oyun havaları, türküler konup dinlenir. Müzik eşliğinde el çırpılır, horalar tepilir. Gece yarılarına kadar sürer bu eğlentiler. Derken bekçi gelir... Eğlenti, saatin geç olması dolayısıyla yarıda keserek herkesi evine gönderir. Sonra da mahalleye dolaşmaya çıkar. Dolaşırken bir yandan da sokağa evleri, insanları günlük yaşam işleriyle tanıtır bize. Sokağın en büyük binası olan emekli kaymakamın evinde oturan kiracılardan mahallenin belli başlı kişileri arabacı Tahir, vatman Rıza, Hüseyin Efendi, kasap Gani kendilerini tanıtırlar. Hüseyin Efendi'nin kızları Gönül, Zehra ve Selma'nın hikayeleriyle hayat hakkındaki düşüncelerini aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla öğreniriz. Kısacası her evin, her katın, her odanın, daha doğrusu mahallede yaşayan herkesin bir hikayesi vardır. İşte odamız bu oğlum. Çok güzel. Ee, hemen tutuyorum. Buyurun. Bir aylık kiranız Benden memnun kalacağınızı umarım Öyle eşyam filan yok Bir iki kitap bir de küçük bir valiz Hoş taşradan üniversiteye okumaya gelen bir öğrencinin başka nesi olur ki Eşya için sen hiç kab yeme evladım Ben sana gerekenleri veririm Sağ olun Gelinimle de odalı bir güzel yerleştirelim şimdicik Sağ olun Sağ olun efendim Ben bir iki saate kalmaz öteberimi alır gelirim Şimdilik Allah'a ısmarladık Güle güle efendi oğlum. Baba. Yine hangi probleme takıldın bakayım söyle. Problem değil baba. Abim'i düşündüm de. Abim neden yok? Niçin okuldan çıkınca eve gelmiyor? Merak etme. Gelecek. Gelecek. O seni yatma vakti gelmiş. Hadi bakalım. Doğru yata. Allah rahatlık versin baba. Allah rahatlık versin anne. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Zavallı yavrum benim. Kim bilir nerelerdedir. Ne yapıyordur şimdi? Ya soğuk bir otel odasında titremektedir. Ya da sokaklardadır. Soğuktan buz kesiliyordur eli ayağı. Isınmak için bir kahveye girmeyi akıl etse bari. Kimsesiz yoksul çocuklar gibi gece aralığına sokaklarda sürtüyordur biricik yavrum. Böylesine acımaya gelmez hanım. Aklı başında biri olsun adam olsun diye uğraştık durduk o kadar. Oysa şiirle yok bilmem neyle hem aklını hem kendini kaybettim. Yazık oldu doğrusu oğlana. Benim gibi bir babanın oğlu olsun da böyle zırvalıklara kalksın. Üzülme ama sokaklar soğuk ve yalnızlık dersini verir ona. Burnu sürtülür biraz parası bitince süklüm püklüm döner gelir. O zaman da fakültesini akıllı uslu bir öğrenci gibi devam eder. O saatte 10 olmuş. Yatalım artık. Kar dindi galiba. Evet, artık yağmıyor. Ne güzel. Kahve şimdiden dolmuş Sobası gürül gürül yanıyor olmalı Bacasından kapkalın kapkara bir duman çıkıyor Odalarında koşuşup duran Pencerelerinde başları bir görünüp bir kaybolan Başörtülü kadınlarla savruk genç kızlar Kim bilir nasıl mutludurlar Ya şu çıplak ayaklı Yırtık pantolonlu çocuklar nasıl üşümez Nasıl hasta olmazlar Aklım almıyor bir türlü Oh ne de çoklar ...bunca yoksulluğun ortasında... ...bunca neşeli kalabilmenin bir sırrı olmalı. <gülüyor> Uyuyakalmışım iyice. Neredeyse öyle olmuş. Güneş içinde her taraf. Ne güzel bir hava var dışarıda. Gökyüzü masmavi. Peki ama ben neredeyim? Bu dolap, şu masa... ...perdeler, duvarlar... Başımı döndürüyor bütün bunlar. Ne oldu bana? Dün ne yaptım hatırlamıyorum. Ah, bu sokak, bu kahve. Ah evet evet. Yavaş yavaş hatırlıyorum. Ben buraya dün geldim. Kar yağıyordu. Bu yoksulca döşenmiş odayı yaşlıca bir kadından kiraladım. Çıplak ayaklı çocuklar, başörtülü kadınlar vardı. Ha, kar dinmiş şimdi. Damlarda eriyor. Bu kadar çabuk eridiğine göre... ...mevsimin son karı olmalı. Aman Allah'ım. Bu soğuk odada ne işim var benim. Günlerden ne saat kaç... ...hiçbir şey bilmiyorum. Churchill'in, Hitler'in... ...Mussolini'nin demeçleri. Of ne de çok demeç. Ha, General Göbel dedi ki... ...falan filan. Son gelişmeler... Özel Harp Mavimiz bildiriyor. Esirler, ölüler. Sevgilisini beş yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ha işte bu da bizden. <gülüyor> ah, ne güzel fıkıs. Saçları dağıyor. Omuzları da çıplak. Baksaya buraya. <gülüyor> ne gezer. Evin tutulduğundan bile haberleri yoktur belki. Bilseler. Pilse çıplak beyaz kollarını boynuma dolayacak sandım. Ali oğlum. Bizim asker efendilere üç say yap benden. Ha? Şimdi İslah amca. Aa, mahallemizin al. şerefidir onlar. Üçü de aslan gibi evelallah. Sağ ol İslah amca. Şöyle buyurun da konuşalım. Çaylar beş oldu. Siz kendi sohbetinize bakın çocuklar. Ben burada Zülfüar'ın ahvali siyasiye de son gelişmeleri anlatıyorum. Mümimstra. <gülüyor> Kayınpeder kalkıp ta ötelerden laf atıyor, çaylar <gülüyor> ısmarlıyor. Bunda gene ses yok. Yarın izinler bitiyor ya. Bizim aşık tut yemiş bülbülle döndü. <gülüyor> Camda kızı gözlemekten gözü çıkacak baksana. Beni rahat bırakamaz mısınız siz hiç? Kayınlarınız abiyle. <gülüyor> oh. ...bir an yakalmaz terisler başlar diyorlar. Hiç sanmam hiç. Müttefiklerin Almanlara karşı ikinci cepheye aşıklarını söylüyorlar. Öyle ya Hitler'in işi bütüktür o zaman. Nerede nerede? Büsbütün kızışmasın da. Ah ne güzeldi eskiden. Savaş her şeyi alt üst etti. Ah ah ulan ah. O mutlu günlerimizin değerini bilemedik hiç. O zaman sokakta bu kadar ev yoktu. Arsalar daha genişti. Helgirap direkleri azdı... Uçurtmalar tellere takılmazdı hiç. Sinemaya ilk gittiğimiz günü hatırlıyor musun ha? Ya ya. Mehmet, sen, ben, üçümüz. Karanlık, karanlık. Hiç görmediğimiz kılıktaki acayip insanlar şaşırtmıştı zaten bizi. Bir de tabanca bum diye patlayıp adam yere düşünce... Ya. Mehmet nasıl da kendini tutamayıp varmıştı. Ya o Tarzan filmleri. Ya ya ya filmde Allah. gördüklerimizi mahalledeki ağaçlarda denemeye kalkınca... ...babalarımızdan nasıl da dayak yemiştik be... <gülüyor> ...günler haftala nasıl şeylerdi... ...nasıl geçerdi hiç düşünmezdik... ...ben gazete satıyordum... ...sen ya. gazinoda komülik yapıyordun... Ya. Mehmet babasının yanına gazeteye çırak girmişti... ...ama o mürettepliği becerecek gibi değildi... ...şiire, romana merak sarmıştı... ...ah be cebimizde paramız olurdu o zaman ah, ama... Gelen, ...o sinema senin bu sinema benim... İyi gidi günler eyve birden bire büyüdüğümüzü fark ettik be. Yüzümüzde ince ince tüyler belirmişti anlıyor musun? <gülüyor> Futbol maçlarına katılmaz olduk. Çok üstlediklerinde hakem duruyorduk. Büyümüş delikanlı olmuştuk be. Perdede hafiyesi kızı öptüğünde nasıl heyecanlanırdık ha. ha. Allah İşimiz bir tuhaf olurdu yani. <gülüyor> Bana bak sinemadan ha. çıktıktan sonra da kızların ardına düşlerdik. Mehmet'in yüzü kıpkırmızı olurdu kızlarla kılışır <gülüyor> Onun böyle sırılsıkla maşık olacağı, bir kıza bağlanacağı daha o zaman belliydi anlıyoruz. Elmayı görme, bir olmuş, bir olmuş, Hii. bir çim su yani. Allah sahibine başlasın. Ee, yeter artık be sıktın, bu ne dalgınlık. Karşıdaki eve yeni bir kiracı gelmiş diyorlar. Tek başına bir gençmiş, çocuklar görmüş. Aa. İşte işte işte bak bak bak, bak. Aa, encerenin ya. önünde duruyor, o olsa gerek. Herhalde. Kıllık kıyafetine bakılırsa, Anadolu'dan gelme birine benzemiyor. İstanbullu olacak. Hmm. O zaman bu mahallede işi şimdi... ne? Hakikaten. Kaçırdınız çocuğu, tencereden çekildi. Biz ne yaptık ki hiç? hiç Asıl o bizi ömründe hiç insan görmemiş gibi bakıyordu. Anlıyor musun? Ee, Arpacı kumrusu gibi düşünmeyi bırakın da bugün ne yapalım onu söyleyin. Sinemaya mı gitsek ha, ne dersiniz? Mehmet bugün bize hayır yok nasılsa. Biz seninle yolla çıkalım. Bunu da bırakalım evet. sevgilisiyle rahat rahat koklasın abi, abi, abi. Hadi. hadi şimdi yeme öyle oldu Selma pencereyi kapattık. artık ee, Babama bakıyordum Hadi hadi babamı pencerede bu kadar iştahla beklediğini ilk defa görüyorum Öyle mi Zehra <gülüyor> beklediğine değmiş mi bari küçüğün Çatlayın da patlayın oh işte iki arkadaşıyla birlikte geçti Geçerken de pencereye bakıp gülümsedi Üçünün içinde en yakışıklısı da o Karşı eve yeni bir kiracı gelmiş biliyor musun? Aa, bize ne? her gün biri geliyor biri gidiyor Ama bu başka genç biri yalnızmış Üstelik de şık giyinen yakışıklı bir delikanlıymış Aşağıdakiler görmüşler onlar anlattı bezene ayak takımından biri değil Ama burada ne işi var? Neyse hiç değilse sabahları karşımızda doğru dürüst bir insan yüzü görebileceğiz demektir <gülüyor> oh, mis gibi tarhana torbası kokuyor. Ellerine sağlık kızlarım. <gülüyor> Pazarımızı berbat etti şu pis yağmur. Nasıl kızdım bir bilsen. Üzülme sevgilim. Şimdi kapalı bir yer bulur kendimizi atarız. Ah. Ah. Ah. Her tarafı sırıslama oldu. Kurur şimdi üzülme. <gülüyor> İki koltuk arkalara yerleş. <gülüyor> Allah kahretsin yağmur başladı. ...tam çıkıyordum şans işte... ...otur oturduğun yerde şimdi. Pazar... ...düşmanı olduğum gün... ...üstelik yağmur da var... ...sokak boş... ...insansız sokak ne de korkunç oluyor... ...hele bizimki... ...canım sıkılıyor... Yağmur durmazsa asabım iyice bozulacak şumekten başka yapacak ne var? Aa, siz miydiniz? Hanım annem bu yemeği gönderdi size Kusura bakmasın dedi <gülüyor> Ne zahmet ettiniz Doğrusu beni utandırıyorsunuz Neden zahmet olacakmış? Siz yalnız bir insansınız Kimsesizsiniz Hı. Kim yemek pişirir size kim bakar Gidiyorum ben ah. Çok teşekkür ederim. Fasulye, Sade suya İçmesem Yok yok yok Ne çorbası bu böyle Hı? Ay. içmesem ayıp olur mu acaba Herhalde Yemeklere çok teşekkürler. Elinize sağlık. Afiyet olsun. <gülüyor> Bu gelin... ...genç bir kadın. Kocası aylardan beri askerde. Adı Hayriye. Merdivenden inerken bacaklarına baktım. Ne kadar düzgün ve güzel... Kadın da gelişimden memnun gibi. Yüzüme gülerek bakıyor. Bu bakışlarda tuhaf şeyler var. Anlamadım ama... ...ürktüm. Heh, şu yağmur bir dinse, ...belki bir sinemaya giderdim. Ona bir mektup yazmakta istiyorum ama... ...ne demeli. Bu ani kaçışımı nasıl açıklayayım? Hımm. Sabahleyin elime bir kalem almış iki sayfa yazmıştım Sonu gelmedi Ben diye başlıyor fakat bitmiyor Nevin Bu kaçışıma ne anlam vereceksin bilmiyorum Sana bunun sebeplerini anlatmaya kalkmayacağım Yalnız seni sevdiğimi ve düşündüğümü bilmelisin Şimdi senin hiç tahmin etmediğin bir yerdeyim Ömründe bir defa bile geçmediğim bir sokakta bana inan beni anla Seni daima seveceğim Bütün bu tuhaf görünen hareketlerimi anlamanı istiyorum Ben Ben Evet ben Ben neyim kimim Garipler sokağı 83 numaralı evin Üst katının bir odasının kiracısı 24 yaşında üniversite öğrencisi Bir genç şair Hepsi bu kadar Yazık ki o mektubundan hiçbir şey anlayamayacak Biliyorum. Belki yakında Göztepe damgalı bir mektup alacağım. İçinde şu satırlar olacak. Avariliği bırak, evine dön. Ya da benzeri başka bir takım sözler. Zavallı küçük budala. Yağmur, hep yağmur. Kar yağsa daha mutlu olacağım. Canım sıkılıyor. Düşünecek ne çok şeyim varmış meğer. Ama istemiyorum. Bugünlük yeter bu Bu havada çıkılır mı oğlum? Bekle de biraz yağmur dinsin İmkansız anneciğim arkadaşlar bekliyor Hemen kışlaya dönmemiz gerek Hadi Allah'a Güle güle yolun açık olsun mu uyandıracaksın Kaymakamın subay oğlu geldi ben şimdi geliyorum Yavaş ol deli kız Kaymakamın oğlu ile koskoca bir yüzbaşı ile ne alışveriş olabilir ki Çok çocuk benim bu kardeşim Kocaman sevimli bir çocuk Selma abla Selma abla Mehmet abi caminin avlusunda bekliyor seni Hadi oradan aptal ben babama tütün almaya gidiyorum Sen, Sen neden somurtuyorsun kız öyle orada? İlle sizin gibi kalkıp göbek mi atmam lazım Öyle ya ne yapmayacakmışsın baksana Toplalarına, damatlara yaşayın, yaşayın Bu gürültüye olur. eğlence diyorsunuz öyle mi? Hah! kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş. Yoksa sen kucak kucağa daha isterdim etmez mi bizi isterdin? Caddedekilerinin yaptıklarına ne zaman başladı sende? Onlar gibi bir ol, kemiklerini kırarım Halim Allah Ananın yok bil, benim Hüsniye adımda kızım yok derim. Nişanlının askerden gelince evgâlesi başına düşsün de ben görürüm seni. Ah bir pazar gelse de şöyle bir eğlenti yapsak, sorgunluk çıkarsak dersin sen de ablaların gibi. Ay ben Zülfü'nün o sümsük oğluyla evlenirim mi sanıyorsun sen? Nişanlandığımızda çocuktum, bir şey bilmiyordum. Evleneceğim adamı kendim seçeceğim. Sevmediğim biriyle nasıl evlenirim? Hepinizden iğreniyorum, mahallenizden, eğlentilerinizden, herşeyinizden. Sen son günlerde iyice değiştin, giyimini, kuşamını, saçını, başını, caddedeki maketlere benzettin. Yetmiyormuş gibi günümde uzadı bakıyorum. He. Uzadı uzamadı, kendim kazanıyorum, kendim yapıyorum, Size ne oluyor? Aman ne halin varsa gör, samurtup otur orada işte, Üzümet. Hüsniye sen ne saman altından su yürüten cinstensin Biz hepimiz sevgililerimizden bahsediyoruz Sen hiçbir şey anlatmıyorsun Hep susuyorsun Ben nişanlıyım Çocukken nişanlamışlar ailelerimiz bizi Ya nişanlın yakışıklı mı bari? Bilmem Neci? Kahveciydi şimdi askerde Seviyor musun nişanlını? Ne bileyim ne seviyorum ne de sevmiyorum diyemem Aa, O ne biçim şey öyle? Öyle işte Kendine yazık ediyorsun Gençlik bir daha ele geçmez Sevmediğin, üstelik doğru dürüz besliği olmayan birine bağlı kalıyorsun. Aklına şaşın. Beni görüyorsun. Benimle gördüğün çocukların hepsi ya avukat yahut mühendis olacaklar. Üniversitede okuyorlar. Plajlara, sinemalara, tiyatrolara, gazinolara götürüyorlar beni. Pastalar, dondurmalar, çikolatalar yiyoruz. Dans ediyoruz. Gazozlar, limonatalar içiyoruz. Ama hiçbir de seni almıyor. Bir gün birini yakalayacağım. Hiç elimden kaçamayacağım. Bir üniversitelinin nişanlısı olacağım. Öyle kahveci, bakkal gibi kaba heriflerin karısı olmayacağım. İstersen onlardan bir tanesiyle de seni tanıştırayım ha ne dersin? Biraz gençliğini bir, güzelliğinin safasını sür. Sevgili dinleyiciler, Garikler Sokağı adlı sürekli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın.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 Mikrofona koyan Hamit Akınlı Programı hazırlayan Oray Tuğlan Efekt Saadettin Kadıoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Kemal Ergüvenç Genç Mahalleli Erhan Habir, Kamer Hanım Tanju Yakın Batman'ın karısı Şevkiyemay Salih Cüneyt Türel Kasabın karısı Gül Gülgün Tahir'in karısı Melahat Hasanoğlu Hanife Kadın Saima Arcıman, Selma Candan Teksoy, Gelin Ani İpekkaya, Birinci Çocuk Metin Çoban, Postacı Cemil Şahman, Zülfü Hanım Nezahat Tanyeri, Hamal Muharrem Şen, Kasap Gani Kayhan Yıldızoğlu, Yeni Kiracı Erdoğan Gökçam, Bekçi Bilge Zobu, Muhtar Cemal Ersan Uysal, Şoför Mete Sezer. Garipler sokağı şehrin ortasında kendine göre bir yaşayışı olan kenar sokaklardan biridir. Gariplerin insanları çalışkan, neşeli insanlardır. Sokağın ortasında Zülfü Hanım'ın işlettiği mahalle kahvesi vardır. Sokağın kalbidir bu kahve. Sabah akşam plaklar çalınır, gece yaralarına kadar müziğe uyularak tempo tutulur, oyun oynanır. Bir gece yarısı mahallenin bekçisi eğlenti doruğuna erişmişken gelir, eğlentiyi dağıtıp herkesi evlerine yollar. Ortalık sessizleşince kendi de sokağa dolaşmaya çıkar. Sokakta dolaşırken bir yandan da mahallenin belli başlı kişilerini, Hüsnü Efendi, Vatman Rıza'yı, Arabacı Tayir'i, Kasapgani'yi bize tanıtır. Mahallenin belli başlı kişileri olan bu insanlar emekli kaymakamın evinde otururlar. Bu sokağın en büyük evidir. Hüsne Efendi kızları Gönül, Zehra ve Selma ile birlikte oturmaktadır. Büyük evin karşısındaki evde Cadiye Bakan oda uzun süredir kiralıktır. Bir akşamüstü kimsenin haberi olmadan genç bir üniversiteli tarafından tutulur. Odayı tutan İstanbul'lu zengin bir gençtir. Evinden ayrılmıştır. Ona en zor gelen arkada bıraktığı sevgilisini unutamamaktır. Evi tuttuğunun ertesi pazardır. Mahalle en hareketli günlerinden birini yaşar. Kahve tıklım tıklımdır. Genç kiracı yabancıdır. Aralarına karışmak isterse de beceremeyeceğinden korkarak uzak durur mahalleliden. Odasında oturarak sevgilisine sonunu getiremediği bir mektup yazar. Mahallenin üç acar delikanlısı Mehmet, Hasan ve Hilme askerdir. Hafta sonu izninde buluşmuş kahvede eski günlerini, çocukluklarını konuşurlar. Bu arada genç kiracıdan da söz ederler. Mehmet pek söze karışmaz, dalgındır. Çünkü Hüsnü Efendi'nin küçük kızı Selma'ya aşıktır. Öğleden sonra onunla buluşacaktır. Hasan Lahim ise sinamiye gidecektir. Öğleden sonra yağmur yağar. Gönül sevgilisiyle buluşmaya gider. Sermada bir fırsatını bulur cami avlusunda kendisini bekleyen onbaşı Mehmet'e koşar. Yağmur herkesi hüzünlendirmiştir. Evde damatlarla ablaları eğlenirken çorap fabrikasında çalışan Hüsnüye somurtur. Şehri, şehirdeki kızların hayatını özlemektedir. Zülfü'nün askerdeki oğluna nişanlıdır ama onu beğenmez. Fabrikadaki arkadaşı Sunan'ın da uyarması ve yardımı ile çift bir kız olmaya ve üniversiteli gençlerle gezmeye karar verir. Posta Bay Reşat Yılmaz, Bayan Azade Tınaz. Kimse yok mu ne? Hayol, bize yok mu? Yok. Azade hanımla yukarıdaki öğrenciye geliyor Ne demeye kapımı çalıyorsun öyleyse O mektubundan bana ne Kim bilir hangi dostundandır Kaptan onu boşamakla haksız mı sanıyorsun Ne olur ne olmaz karıyı belki görürüm diye bekledin değil mi Siz erkekler yok musunuz ah. Beklediğimi de pişman ettin hani kamer hanım Hadi hadi şu mektupları kapı dibine bırakıver Geldikleri zaman alırlar Karı burnunun ucunu görmeyecek kadar sarhoş değilse tabii. Buluştuğu dostu önünü görmeyecek kadar başını döndürmemişse. Üniversiteyi düşünme. O her zaman dört göz, dört kulak mektup beklediği için bulur mektubunu orada. Gelecek sefere bana mektup yoksa kapıyı açmam. Ha. Bayan Zülfü, kahveci. Gönderen Kerim, askerdeki oğlundan. Mektup Zülfa mektup! Kerim! Kerim! <gülüyor> Ömrüne bereket çok yaşayasın! O <gülüyor> <gülüyor> çiçekler gibi kokuyor, misler gibi kokuyor mektup! Gel, gel hele, gel otur şöyle! <gülüyor> Sıcak bir çay getirsin der sana, yorulmuşsundur! Gözün <gülüyor> aydın Zülfa hanım! Oğlundan mı? Eksido. Kerim'den ha? <gülüyor> Ne zaman geliyormuş yakın mıymış teskere? Ha? Hanımlar susalım mektup okuyoruz. Sevgili anacığım. Evvela mahsus selam eder gözlerinden öperim. Ah yavrum evladım. Buralarda kar çok. Doğuda sınırları bekliyoruz. Nöbette bir soğuk oluyor sorma. Hep sizleri düşünüyorum. Gözümde tütüyorsunuz. Tehrisler yakın diyorlar. ...paraya ihtiyacım var. Bana biraz para gönderiver anacığım. Mektubuma burada son verirken... E, ...sevgili anacığım ellerinden birçok e. defalar öper... E. ...nişanlım Hüsniye'ye mahsus selam ederim. Fahriye... ...akrabalara ayrı ayrı selam ederim... ...büyüklerin ellerinden en küçüklerin gözlerinden öperim. Ayrıca komşulardan Hüsne Efendi'ye... Yani mahalledeki herkese selam var oh, oh, oh, oh. Bana selam Gönül Bize mi? Ablana Aa, Bana ne zaman getireceksin peki? Biraz daha büyü de Bugün de milli müdafaya çalışmış posta Penceredeki genç Koca karının yeni kiracısı olmalı O da mektup bekliyor herhalde ee, herkes ana baba kuzusu Ama öyle yabancı birine Mektup yok Tomar'ın içinde Posta Teşekkür ederim Mektup gelmiş Biliyorum yukarıdan gördüm Ne kadar zamandır gözlüyordum postacıyı Ama size değil mektup Hı? Bana kocamdan Ya ee... Lütfen şu mektubu bana okur musunuz? Okumasını pek az bilirim ben Çıkaramam bakarsınız Önemli bir şey vardır belki Teriz konusu falan Buyurun Elleri ne kadar da sıcak Affedersiniz Sevgili karıcığım İmza Tarık Aslan Mektup bu kadar Çok mu oldu askere gideli eh, Epeyce Düğünden hemen bir hafta sonra Gençliğimin sefasını süremeden bu eve tıkılıp kaldım <gülüyor> Evlenmeden önce ne yapardınız Bir trikotaj fabrikasında çalışıyordum Ay, Ne günlerdi onlar Kendim kazanıp kendim yiyordum Karışanım görüşenim yoktu Evlenince işi bıraktırdılar ...kocam biraz kıskançtır da... ...şimdi ise buradayım işte... ...yapayalnız... ...ihtiyarla bütün gün çile dolduruyorum... ...neme lazım kadıncağızın bana bir zararı yok... ...ama öyle işte... ...canım sıkılıyor onunla olunca... ...bakın sizinle konuşunca... ...biraz açıldım... Teşekkür ederim... ...biliyor musunuz annem evde yok bugün... ...akşama kadar da gelmeyecek... ...misafirliğe gitti... Öyle mi? ...beni de götürmek istedi ama biraz başım ağrıdığı için gitmek istemedim kaldım ben mektup için teşekkür ederim siz de evdesiniz bugün herhalde okul vaktiniz geçti çünkü evet haklısınız ama atılması gereken bir mektubum vardı onu müsaadenizle. Bakıçistiklerini bozuyorlar mı? Çekilin kamyonun önünden lan! Ezilip gideceksiniz. Kardeşin ne bırakıyorsun orada be ha? Onu da çek kenara. Hı, ne sokak ne sokak. Eşya geliyor bakın. Nereye geliyor acaba? <gülüyor> Pembe boyalı evim eşyası. Dün Züklü hanım teyzem söylüyordu sabahleyin. Deme kız zengin bir şeye benziyorlar. İy. Şu kanapelere halılara bir bak. Oo, gardırop ceviz. Aynası da kesme şıkkır Çocuklara ya. eğlence çıktı Nasıl koşuyorlar kamyonun arkasından Ne olacak at arabasından başka bir şey gördükleri var mı çocukların Kırk yılın başında bir kamyon gelecek de Dağılın bakalım ne var Öteki kanadı da açalım beyim <gülüyor> Neredesinden açılıyor ki bu ereç Abi şu çekicini versene bakayım Kanepenin altından alıver Ben takozu yerleştiriyorum <gülüyor> Eh, oldu beyim Hele şükür Önce koltukları alalım içeri oğlum Baş üstüne beyim Şunları sırtıma yükleyiver abi Bismillah de Hoppa. Ya Allah oh, Ya Bismillah Dikkat et oh. bir tarafa çarptırma Cilaları sıyrılmasın Şu ufak tepekleri siz yüklenin çocuklar Hadi aslanlarım Olur abi olur Görelim sizi çabuk temizliği verin şunları <gülüyor> caddeye kadar kamyonla götürürüm hepinize. <gülüyor> hey Efendi tamamdır. Hepsi taşındı mı Bakın bakalım etrafta bir şeyler kalmış olmasın. Çocuklara dikkat edin. Ne olur ne olmaz. Merak etmeyin beyim. Hepsi tamam. Geliyorum. Alın bakalım hakkınızı helal edin. Hı, bereket versin beyim. Sağ ol abi. Siz ne dikiliyorsunuz da? Hadi bakalım evlerinize. İki parça eşya taşıdınız diye mi yani? Onu da nasıl taşıdığınızı Allah bilir. Dağılın hadi. Yeni kiracılar geldi duydun mu? Ne eşya ne eşya. Kimin nesiymiş memurmuş diye kulağıma çalındı ama bilmem ki Yakında ekmek karnesi için gelirler bana nasılsa hmm. Nenin nesi olduklarını o zaman anlarız Ama görünüşe bakılırsa varlıklı kimselere benziyorlar hmm, Bizim buraya gelip gider mi dersin? Adam sen de düşündüğün şeye bak İsteyen gelir isteyen gelmez Hem sen onu bırak Söylendiğine göre bu sokak genişleyecekmiş Buradan yeah. geniş bir cadde geçecekmiş bu durumda mahallenin yarısı yıkılacak Karşıki evler hep birden yok oluyor ya Of Deme muhtar Bunu önceleri de duymuştum Doğru mu acaba ha, ne dersin ah, İşte böyle Zülfü Hanım. Senin mahalle değişiyor Yalnız o mu ya Şu son senelerde dünya değişti Dünya artık eski günleri arama <gülüyor> Şehrin göbeğinde böyle bir semtin ortasındaki bu sokağı... ...hiç bu halde bırakırlar mı? Öyle. Ama senin korkmana gerek yok. Senin tarafa bir şey olmayacak. Evin ha? caddeye çıkacağı için üstelik değeri artacak. İyi paraya satabilirsin o zaman. Eksik olsun öyle para. <gülüyor> neyse, neyse. Yarın çocukları gönder de... ...ekmek karnelerinizi vereyim. Ama arada ölmüşlerin nüfusları olmasın ha. Şu pis sokağı ortadan kaldırmakla iyi ediyorlar. Mezarlık da ortadan kalkar o zaman. İki sokak birleşince bizim sokaktaki apartmanlar değerlenir. Ortalıkta ferahlar. Şimdiden istimlake uğramayacak taraftaki evlerden birini ucuza kapatmaya bakmalı. Yarın cadde geçti mi önlerinden 2 üç katına sat işte sana havadan iki üç bin lira. Bu sokaktaki sersemler mallarının değerini bilmezler nasılsa. Bildirmeye de gelmez. Hangisini ele geçirebilirim acaba? Zülfü satmaz. İnatçı karının biri o. Bizim ihtiyar kaymakamın evi var. abak bak o olabilir. Sade ihtiyar var be. E daha ölmedi ama bugün yarın ölü verir. İhtiyar öldü mü oğlu ucuz bağlı elden çıkarır evi. Anasını alır gider. Evet ihtiyarın ölümünü kollamalı. Sonra Kör hafızın evi var. Yola getirebilir miyim onu? İsterse gelmesin muska fal büyü kanun dedim mi... ...yerkenleri suya indirir. Yeni kiracıların taşındığı ev var bir de. Sahipleri burada oturmuyor nasılsa. <gülüyor> Merhaba Cemal Bey. Sen miydin? Duydun mu? Ne olmuş? Ne olacak? Caddeden açılan yol buraya kadar geliyormuş. Buradan <gülüyor> öteki tarafa geniş bir cadde açılacakmış. Sana kim söyledi? Salih Bey'in apartmandaki kapıcı Osman. Karakolda da bunu konuşuyor. E, peki sana ne bundan? Bana mı ne? Şu ev kimin ben oturmuyor muyum içinde Yol gelince ilk yıkılacak ev benimki Gene de aldırma sen Söylenenlere bakma Her gün neler duyuyoruz hepsi olmuyor ha? Bu haberi ben de duydum duymasına ama Bana sorarsan dünya yıkılsa da bu mahalleye bir şey olmaz Bu haber öylesi değil İnsanı yüreğinden ta can evinden vuruyor Daha ortada kesin bir durum yokken Ortalığı velveleye vereyim deme Bildiklerin sende kalsın Hakkınız var Bekçi bile duyduğuna göre bu iş Ciddi bir durum almış Yarından tezi yok harekete geçmedi Zülfanım Zülfanım Kimseler yok oh. Yorulmuşum bana nesiymiş? Şu dürcünün yediği halta baksın Bir kere ben bu mahallenin bekçisiyim. Sonra o tabutluğu bugünkü durumuna getiren benim. Eskiden herkesin önünden korkarak geçtiği mezarlıkla cami yıkıntısının yerinde, şimdi mavi mavi perdeleriyle sokağın ta öte başından bile göz alan benim kulübem var. Ağaçlarında kuşlar cıvıldar. Evde de iki oğlan. Karıda Allah var sabah akşam tertemiz siler süpürür yanını yöresini. Otları büyümeden yolar Gözümüz gibi bakarız ona Bit pazarından bir de maşallah levhası alıp Kapısına taktım Göze gelmesin diye Karı da bir tellik eskisi iliştirmiş Tam on yıl önce Diyarbakır'dan kalkıp göçtüm buraya Geldiğimizde mahalle denecek halimi vardı Mezarlıkla yıkıntılar Her yanı kaplamıştı Ölüler sarmıştı dört bir yanı Bir büyük ev vardı o zamanlar Dimdik ayaktaydı Bir zülfün nevi. Bir de kör hafızınki. Zülfü'nün bir odasına yerleştirdik. Maliye şubelerinden birinde bir odacılık bulmuştum. O zamanlar dünya daha iyi bir dünyaydı. Her şey daha boldu. İstanbul'a yeni bir hayat kurmaya geldik. İlk burası barınak oldu karımla bana. Burada ev bark sahibi olduk. Çoluk çocuğa burada karıştık. Beş yıl önce borç harç edip bu evi satın aldım. Harcını elimle kardım, sıvasını elimle yaptım, boyasını elimle vurdum. Ötesi berisi derken bir şeye benzettik. O zamana kadar mahallenin bekçisi yoktu. Bir yandan da kalabalıklaşıyordu sokak. Hırgür başlamıştı. Mahallenin bekçiliğine talip oldum aldılar. O gün bugündür geçinip gidiyoruz. Bütün bunlar bir kazma darbesiyle yıkılacak mı şimdi? Her şey bir masal gibi uçup gidecek mi? Nasıl olur? Nasıl yapabilirler bunu? Vermeyiz evlerimizi. Sokağımıza sokmayız yıkıcıları. Oh... Yazık bir efkar bastık. Zülfe olsaydı laflardık biraz. Bu saatte de kimse bulunmaz mahallede. Aa merhaba Gani Efendi merhaba. Bu saatlerde buralarda işiniz ne? Aa, bir şey unutmuştum eve döndüm. Çocuk dükkanda nasıl sen? Aa şu yol meselesini duydun mu? Evet duydum. Bizimki bugün duymuş zülfiden. ben de onu aradıydım soruşturmak için. Bakalım neler olacak. Öyle. Ama daha pek de belli değilmiş. Az önce muhtarı gördüm o söyledi. Hem olsa bile yıllarca sonrası içindir canım. Bu hükümet işi malum ya şimdilik plana almışlarmış. Öf bu rüzgar da ama toz kaldırıyor. Ne diyorsun insanı çarpar böyle havalar. Gazetelerin yazdığına göre dağılcın fiyatı on kuruş düşecekmiş. Sen bilirsin doğru mu? Sezle aman gazetelere bakma sen. Onlara kalsa harp şimdiye kadar çoktan biterdi. Orası öyle. Eh, birader şu nezleden de bıktım. Kurtulamadım gitti. Üç günden beri işin yoksa. Ha babam aksır. İş mi yapacaksın aksıracak mısın? Havalar rahat verse bari. Rüzgar, rutubet. Ee, ne tarafa sen? Çarşıya çıkacaktım. Eh, iyi ya birlikte gideriz. Ne işin vardı çarşıda? Bakalım bir yerden karnesiz yarım ekmek bulabilir miyim diyordum. Misafirler vardı. Oh. <gülüyor> Bu karne devrinde misafir ağırlamak çok güç doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eh, muhtar Zülfiye demiş ki sen hiç meraklanma. Niçin meraklanmasınmış? E, şu yol meselesi için canım. <gülüyor> Tabii <gülüyor> senin kahvenin bulunduğu taraf yıkılmayacak. Cadde geçerse evinin değeri artar. Pahalı pahalı satarsın demiş. Bakma sen bir kere kazma girmeye görsün bir yere. ...taş taş üstüne komaz. Sayın dinleyiciler, Garipler Sokağı adlı sürekli oyunumuzun... ...üçüncü bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın.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 Mikrofona koyan Hamit Akınlı Programı hazırlayan Oray Tuğlan Efekt Saadettin Kadıoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Kemal Ergüvenç Batman'ın karısı Şevkiye Amay, İhtiyar kadın Kadriye Tuna Hanife kadın Saime Arcıman Tahir'in karısı Melahat Hasanoğlu Hüsniye Birsen Kaplangı Kapıcı Şevket İlhan Hemşeri Rahime Bilkay Tekben Çırak Ali Engin Akçelik, ikinci genç kadın Oya Aydınat, Kerim, Kazım Hün, Salih, Cüneyt Türel, Berber Ali, Camran Ustayar, Zülfü Hanım, Nezihat Taneri, Ses, Metin Çoban, Hüsnü Efendi, Sami Ayanoğlu, Tevfik, Şakir Arseven, birinci genç kadın Filiz Toprak Garipler sokağı şehrin ortasında çeşitli tipte insanların sevinç ve kederleriyle neşeli bir hayat sürdükleri kenar sokaklardan biridir. Bir gün bu sokağa evinden kaçan üniversiteli zengin bir genç taşınır. Sevgilisini unutamaz bir türlü. Maliye de yabancı kalır. İstediği halde buradakilerle ilgi kuramaz, kaynaşamaz. Kahvede bu yeni gelen kiracının kimin nesi olduğunun dedikodusu yapılırken Muhtar Cemal Bey kötü bir haber verir Zülfü'ye. Garipler sokağı cadde ile birleştirilecektir. Bunun için sokağın yarısı kahvenin karşı sırası yıkılacaktır. Bu yıkılan bölümde mahalle bekçisi Süleyman'ın da evi vardır. Bekçi için bu haber büyük bir felakettir. Mahalledeki kızlardan önce Gönül sonra da Hüsniye'nin e, caddedeki yaşayışa özenmeleriyle başlayan tek tek kopmalar yıkılma haberi gerçekleştiği anda büyük bir dağılmaya yol açacaktır. Sokak eski özelliğini kaybedecek şehrin sıradan herhangi bir sokağı olacaktır. Ne toz ne toz Güneşlenelim diye sözüm ona kapıyı açık bıraktı oh, Şuraya bak Mübarek sokağa uçuracak neredeyse. Hoş rüzgar uçursa da uçurmasa da insanlar taş taş üstünde bırakmayacaklar Bu sokak nasıl yok olabilir Düşünmesi bile insanı çileden çıkarmaya yetiyor Ali Buyur abla Gel buraya Ocağı yaktın mı? Neredeyse akşam olacak. Alesta, suları da tazeledim. Fincanlar, bardaklar şıkır şıkır yıkandı. Bir akşam olup müşterilerin gelmesine bakar. Otur şöyle karşıma. Kibritin var mı? Eyvallah. Her şeyi hazırlamışsın nasılsa. Akşam olup müşteriler söküne dene kadar konuşalım seninle. Konuşalım Zülfü abone. Artık burada son günlerimizi yaşıyoruz. O nasıl söz Zülfü abla? Sözümü kesme de dinle! Az önce muhtar buradaydı, sen yoktun. Gariplerden cadde geçecekmiş. Karşı sıra olduğu gibi gidiyor. Ah, benim bütün hayatım burada, bu sokakta geçti. Burayı bırakıp nereye gidebilirim, nasıl gidebilirim? Kalk bana bir kahve yap, biliyorsun az şekerli olacak. Hadi. Şimdi hazır Zülfü abla. <gülüyor> Ya işte böyle Ali. Sen daha çocuk sayılırsın. Bu kadar üzülmeme şaşarsın belki de. Çocukluğum bitliste geçti. Babam ölünce annemle kalkıp İstanbul'a geldik. Biraz paramız vardı. O parayla o zamanlar tenha bir yangın yeri olan bu gördüğün sokakta ucuz fiyate bir arsa aldık. Beni de bir arabacıyla evlendirdi anam. Kocam iyi bir adam. Arsaya ilk önce araba ve atlar için bir ahır yapıldı, şık. Gezinti arabasıyla atlarını ahıra yerleştirdikten sonra, kendi evimizin hazırlığına giriştik. Evin yapımında hepimiz çalıştık. Harç taşıdık, tuğla getirdik, çivi çaktık. Garipleri benim bildiğim kadar kimse bilemez. O zamanlar buraları hep yangın yeri, harabeydi. Mezarlar, çukurlar, çöküntüler, çeşme yıkıkları ve bütün bunların ortasında ...sadece büyük bir konak var. ...bir de bizim ev. Konak yaşlı bir müderrisindi. Bütün aile bu konakta otururdu... ...kalabalıktı. İşte bu iki ev gariplerin temel taşları oldu. Yıllar geçtikçe yavaş yavaş... ...Anadolu'dan Rumeli'nden şehre akım başladı. Boş topraklara hücum edildi. Mezarlığın ötesine evler, apartmanlar yapıldı. Kaldırımlar döşendi hem kalabalıklaşıp zenginleşiyordu fakat garipler hep aynı kaldı yalnız yangın yerinin ötesine berisine tek tük kulübeler yapıldı barakalar kuruldu bu arada müderris ölüp akrabalar konaktan çekilince evten halaştı müderrisin oğlu kaymakam bey anadoludan dönünce baba evine yerleşti kaymakam evliydi askeri okula giden bir de oğlu vardı Büyük eve ayda bir gelip giden şu yüzbaşı mı? O işte. Kaymakam da şimdi yatalak olan. Oo, o kadar eskiler onlar bu mahallede demek. Hmm, bir biz bir de onlar. Zeynel işini çabuk ilerletti. İnşaat ustası oldu. Yanında üç dört tane adam çalışıyordu. İyi de kazanıyordu. Karşı evlerin üçünü, mezarlık içindeki kulübeleri, köşedeki evi hep o yaptı. Garipleri Zeynel elleriyle kurdu denilebilir. Evler yapılıp sokak bir şeye benzeyince belediye bir tabela asarak ismini koydu. Garipler sokağa. Sokak gün gün kalabalıklaştı, büyüdü. Bugünkü halini aldı. Kavga, gürültü, çalgı eğlentiyle sürüp gitti yıllar. Üç yıl evvel bu kahve açtım. Önceleri kira ile bir başkası işletti ama çok sürmedi bu. Adam memleketine gitti kahveyi bir zaman Fahri işletti. Çok geçmeden o da bıraktı. Manavlık daha karlıydı onun için. Fahri de bırakınca kapandı kahve. E kahve kapanınca mahallenin neşesi kaçmış. Ortalığı bir tuhaf sessizlik adeta bir küskünlük kaplamıştı. Hiç unutmam bir cumartesi günüydü. Öğleden sonra olduğu için bütün mahalleli evlerindeydi. Erkekler işten, çocuklar okuldan dönmüşler. <Gülüyor> ayol ne oluyor? Bu şenlik nedir? Düğün mü var bir yerde yok? Awwallah, ayol hiç haberim yok. Ben de şaştım bu işe. Bayram değil, seyran değil. Ayol kane bir haftadır kapalı. O yüzden erkeklerin ağzını neredeyse bıçak açmayacak. Az önce çocuklar koşarak kahveye doğru gittilerdi, bilmem ki ne var acaba? Bak bak, bir kavgalık var orada, kahvenin önünde toplanıyor herkes. Hadi biz de gidip bir bakalım. Eee, susalım, susalım! Gelin konuşacak! Kıymetli büyüklerim, sevgili mahalleliler... ...bugün buraya sizin için topladığımı merak ettiniz Öyleyse. Biliyorsunuz kahvemiz bir haftadır kapalı kepenkleri indiriyor. Kahvenin kapanmasıyla herkes bir hep bastı. Selamlaşmalar bile eski tadını kaybetti. Sokakta karşılaştıkça hemen hemen birbirimize selam vermez olduk. Bir hafta içinde neşesiz, somurtkan insanlar olup çıktı. Garipler, garipler olmaktan çıktı bir hafta içinde. Neden? Kahvemiz kapalı da ondan. Doğru. Abim tahri işletmedi. ...kapattı diye hep kapalı mı kalacak kahvemiz? Ben ne güne duruyorum? Zülfünün bir oğlu işi bıraktıysa ne çıkar? Öteki oğlu devam eder. Zülfünün kurduğu düzen bozulmaz. Bir haftadır... ...bir haftadır gizlice çalıştım. Anama bile sezdirmedim. Her tarafı temizledim. Semaverleri parlattım. Cezveleri uğdum tepenkleri gök marisiyle pırıl pırıl boyadım görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir de bit pazarından ucuza borulu bir gramofonu. 50 <gülüyor> <gülüyor> tane de oynak havalar çalan plak. <gülüyor> <gülüyor> Sizi buraya toplayan onun sesi, neşeli havası işte. <gülüyor> <gülüyor> Kim için yaptım bütün bunları? <gülüyor> Sizin için. Grubunun <gülüyor> kurduğu düzen bozulmasın. Gariplerin neşesi daim olsun. Ha <gülüyor> <gülüyor> şimdi hep birlikte dağ başını duman almış marşını söyleyerek kahveyi gariplerin hizmetine açacağız. <gülüyor> Tepengi uğurlu eliyle anam zülfü kaldıracak. Akşama kadar kadınlar eğlenecek kahvede. Gece de erkekler eğlentiye devam edecek. <gülüyor> Bugün kahve, çay, gazoz hepsi bedava. <gülüyor> O gün mahalle görülmemiş bir bayram yaşadı Sabaha kadar yenildi, içildi, eğlenildi Ondan sonraki günlerde de devam etti eğlence Mevsim bahardı O bahar mahalle altın çağını yaşadı Sonbaharın gelişiyle kıyamet koptu Kerim askere aldılar Nişanlısı Hüsniye'yi bana sonra da bütün mahalleye emanet edip gitti Ardından harp patladı. Plaklar çalınmaz oldu. Radyolarda, gazetelerde hep harp haberleri. Kadının, erkeğin ağzında eski harflerin acıklı hatıraları. Benim gibi bağır yanıkların ikide bir ağlaşmaları. Kerim'imin ardından da çok ağladım. Asker elbisesi içinde ilk kocamın tıpkısıydı. Kerim gidince kahvede yalnız başıma kaldım. Mezardan farksız geldi bana kahve. Her yanda Kerim'imin kokusu, izleri vardı. Onun tabakları, onun semaveri, camda iki kırmızı gül arasında yazılı onun ismi. Bir aralık kapattım kahveyi. Ama mahallelinin yalvarmalarına dayanamayarak bir zaman sonra açtım yeniden. Bana yardımcı olacak kimse yoktu. Damat eksik olmasın seni yanıma çırak verdi. Kerim'in adı silinerek kahveci Zülfü diye yazdırıldı cama. ...o gün bugündür Zülfü'nün kahvesi diye anılır. Hey Ali! Uyudun mu ne oldu? Aha. Aç, aç gözlerini artık. Aç. Söyleyeceklerim bitti. Ortalığı şöyle bir daha gözden geçirelim. Müşteriler neredeyse sökün ederler. Daha ölmedik yaşıyoruz şükür. Hanım, hanım, Ah var. Ay Zülfü'nün kızıyla Hüseyin ablalara tutuşmuşlar. Haydi gidip bakalım bize koş. Mahalle yaşıyor şükür tanrım'a. Hadi uyuşuk uyuşuk durma da gram oynat bir şey koy. Ne zamandır bekliyordum sizi Kulağım kapalıydı hep. Ya. Bir şey mi oldu? Ah bey oğlum başımıza gelenleri hiç sorma. Bizim ev istimlak edilecekmiş. Bütün bu sıra yıkılıyor. Ya. Doğrusu ne yapacağımı bilemiyorum. Oğlan askerde biliyorsunuz. Geçim durumu malum. Bu ihtiyar halimle ne yaparım ben? Gelin dersen cahil. Ah ah Peki kimden duydunuz bu haberi? Kahveci Zülfü'nün kızı bizim geline söylemiş. O da bana söyledi. Bütün mahalle çalkalanıyor şimdi. Doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? Zülfü yalan söylemez. Ona da muhtar söylemiş. Siz gene de pek inanmayın buna. Muhtarın bu işte bir çıkarı falan vardır belki. O uydurmuştur. Aklınla bin yaşa bey oğlum. Dediğin doğrudur inşallah. Ateşi tazele su buz gibi olmuş Sabun köpürmüyor Kabahat suda değil sen köpürtmesini beceremiyorsun Kızlar denesini bırakın da Elinizi biraz çabuk tutun Neredeyse akşam olacak Kocalarınız şimdi damlar Ah şimdiki gençler İşiniz gücünüz dedikodu onu bunu çekiştirmek Çalışmaya gelince yok Beni gençliğimde görmeliydiniz hey gidi günler Kızlar Hanife abla Duydunuz mu bizim sokağı yıkıyorlarmış O da vesikaya mı bilmiş? Sus sus deli deli konuşma öyle Kız Rahim'e ne dedim bir daha söyle bakayım Vakkal Selim efendi söyledi Ona da bekçi anlatmış Hani şu mezalıktan ötedeki kaldırımlı yol var ya ee? O buraya kadar uzatılacak bak. Öteki mezalığın ardındaki yolla birleşecekmiş ee, Sokan yarısı yıkılacakmış Aman Yani bizim oturduğumuz taraf Vak vak vak Balık bir görsen, tam bir bahar akşamı Herkes sevgilisinin nişanlısını almış, kol kola geziyor Sen gel böyle güzel bir bahar akşamında bu karanlık sokağa takıl, çile doldur <gülüyor> Bu telaşınız nedir kuzum? Ev alt suratlarınız bir karış Bitti mi söyleyeceklerin? Aa ne demek o? Senin dünyadan haberin yok Sabah çık, akşam gel Allah versin gözümüz yok ama süsün püsün de pek yerinde maşallah Çifter çifter ipek çoraplar, fiyonklu rugan ayak kaplar, şık mantolar, saçlar altı aylık, kıvır, kıvır. Paranın yarısını bunlara harcıyorsunuz. Canım sağ olsun. Kendim kazanıyorum, kendim harcıyorum. Para senin, istediğini yapabilirsin tabii. Ama durup dururken bizi küçümsemen yok mu? Hele bugün bugün ne bütün... oldu ki abla? Daha ne olsun. Buradan cadde geçecekmiş. Bizim sıra olduğu gibi yıkılıyor. Batsın, yerin dibine bassın. Ne olurmuş yıkılırsa? Bir çöplük daha kalkmış olur ortalıkta Sana göre hava hoş elbette Caddede kendine bir oda tutar çeker gidersin Arayıp da bulamadığın şey Sevgilinle sabahlara kadar dolaş dur ondan sonra Ya biz ne olucuz? Onu hiç düşünmüyorsun tabi Bu ev yokluğunda ortalıklarda kalırız Sen de evlenmeseydin Şimdi söylemesi kolay Seni de görürüz çoluk çocuğa karıştığında Ben sizin yaptığınızı yapmayacağım abla Rüzgarda sallanan şu uzun paçalı sarı donlara bak ne gülünç ben ellerimi sodayla yıpratmak istemiyorum. Sıcak sularla haşlanmayacak benim ellerim. Yamalı çamaşır görmeye, yırtık, sökük dikmeye tahammülüm yok benim. Benim evleneceğim adam okumuş olacak. Büyük bir apartmanda oturacağım. Yüze her zaman tıraşlı olacak kocamın. Mis gibi de kolonya kokacak. Çamaşırları hep ipekten. Işıklı bir salonun ortasında, geniş bir masada yemek yiyeceğiz. Tıpkı filmlerdeki gibi. Aç tavuk kendini arpa ambarında görürmüş. Çok gördük senin gibi işçi kızlarla gezen üniversitelileri Eniştelerin her akşam gazetede O türlü kızların başlarına gelenleri okuyup duruyorlar Belki haklısınız Ama ben bu sokaktan da Bu evden de çoktan soğudum Onlara söylediniz mi bari Ne diyor enişte beyler Ön odadalar hepsi Az önce Fahriye ablam söyleyecekti Konuşuyorlardır şimdi Ben de bir bakayım Sen de çok gecikme yemek neredeyse hazırdır Gel Tam beri bir aksilik vardı üzerimde. Anlamıştım. Bir şey var ama hayırlısı diyordum. Usturayla az kaldı herifin birinin kulağını uçuruyordum. Sonu buna çıkacaktı desenize. Al benden de o kadar. Azınlardan bir tanesi dersi asmak istedi. Bırakmadım kapıdan tabii. Biraz Hı. çekiştik. İş müdüre kadar uzadı. Gülüm üzüntülü geçti yani. Eğer bu kötü haberi alacakmışız. Şimdi ne yapar ne ederiz bu ev kıtlığında Üstelik gül gibi evinden çık Kira köşelerinde sürün Kira mira neyse de Okula yakın ev bulmak hepsinden güç Tüm apartman oralar Buralarda bizi barındıracak gariplere benzer Başka sokak yok Beni de düşündüren o Uykumu aldığım gibi sabahları en erken dükkanı açan ben oluyorum Bizim meslek başkasına benzemez Ne kadar erken davranırsan o kadar kazançlı çıkarsın Meseleyi fazla dallandırıp Budaklandırıyorsunuz gibi geliyor bana daha iyiye ev yıkılırsa hükümet bize para verir, sermaye yaparız. Yıllar yılı ötekinin berikinin yanında çalışmaktan, patronun ağız kokusunu çekmekten bıktım usandım. Patron yanında çalışmak rahat olsaydı hiç dükkanı bırakıp bahçedeki kulübeye tıkılır mıydım? Açık havada, soğukta, yağmurda çalışır mıydım? Kısmet ayağımıza geliyor şimdi, birkaç kuruş geçecek elimize nasılsa. Bir ortak bul aç bir dükkan Renk renk boy boy Koltukları kanepeleri diz Pırıl pırıl dolaplar Kütüphanelerle tıkabasa basa doldur dükkanı Oh keka Ondan sonra <gülüyor> Para olduktan sonra hangi evi istersen o ev benim demektir Ne diye üzüyorsunuz kendinizi Sizler de o parayla iş kurarsınız Ev alırsınız kendinize Bugünkünden daha rahat oluruz Verecekleri para devede kulaktır. Hükümet işi bu. Değerinden fazla verseler ne çıkarsan ki? Bölündükten sonra her birimize ne kadar para düşer ki? keyfik abi içimize su serper gibi oldu ama... ...işe neresinden bakarsak bakalım sakat. Sokağa da bizlere de yazık. Perişan olacağız. Sayın dinleyiciler... ...Garipler Sokağı adlı sürekli oyunumuzun... ...dördüncü bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın. Arkası yarın.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 Salih, Cüneyt Türel, Berber Ali, Kamran Usluer, Zülfü Hanım, Nezahat Tanyeri, Arabacı Tahir, Fuat İşhan, İkinci Delikanlı, Ersan Barkın, Bekçi, Bilge Zobu, Selma, Candan Teksoy, Zehra, Hale Akınlı, Şoför Esat, Mete Sezer, Hüsnü Efendi, Sami Ayanoğlu, Birinci Delikanlı, Necdet Yakın, Tevfik, Şakir Arseven,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 Çeşitli gençlerle gezerler. Sokak günlük yaşantısı içinde postacının getirdiği mektuplarla sevinirken Muhtar Cemal'in zülfiye verdiği haber bomba gibi patlar. Garipler sokağı caddiyle birleştirilecektir. Bunun için sokağın yarısı yıkılacaktır. Yıkılacak bölümde mahalle bekçisi Süleyman'ın da evi vardır. Bekçi için bu haber büyük bir felakettir. Zülfü kavisi kahvesi yıkılan bölümde olmamasına karşılık e, gariplere ilk yerleşenlerden biri olması bakımından sokağın yok olması onun bütün dünyasının yok olması demektir. Sokağın öteki sakinleri de yıkım haberini evleri yıkılacak bölümde olsun olmasın üzüntüyle karşılarlar. Konuyu uzun uzun tartışıp dertleşirler. Bunlardan kapıcı Şevket Berber Ali'nin yakınmalarına Marangoz Tevfik, evin istimlak parasından payına düşenle kuracağı dükkan hayali içinde sevinçle karşı çıkar. Tevfik bu sevincinde yalnız değildir. Yeni bir hayat düşleyen baldısı üstüne de sokan yıkılmasından memnundur. Kim ne derse desin, garipler eski özelliğini kaybedecek, şehrin sıradan bir sokağı olacaktır. Görürsün. Evet baba. Kuzum şu karşıki evet aşıdan genç... ...neyin nesidir, kimdir biliyor musunuz? O da nereden çıktı şimdi? Şöyle... ...penceresine gözüm takıldı da... ...perdeye vuran gölgesi... ...saat rakkası gibi zaman ...gidip geliyor, gidip geliyor. Bir sıkıntısı olmalı diye düşündüm birden bire. Aşk! <gülüyor> Öyle ya... ...gençlik hastalığı. Aa, bizden geçti diye... ...dünya da unutup gidecek diye. Selma... Söyleyin babacığım Şu istimnat meselesini soracaktım Evet Merdivenlerde hayat üstü anlattığın için pek kulağıma girmedi Daha doğrusu meseleyi kavradım Kavradım ama Kimden çıktı bu haber Sen kimden duydun onu öğrenmek istiyorum Muhtar Cemal amca Zülfi'ye gelip anlatmış Hususi bu iş için gelmiş Zülfi'den de mahalleye yayıldı Dedikodu olmasın sakın Az mı dedikodu olur bu mahallede her gün yeni bir dedikodu yumurtlamadan edemezler. Çünkü herkes birbirlerinden meşgul bu sokakta. Attığın adımı, ettiğin lafı sıkı sıkı izlerler. Hele bir kadına gözücüyle bakmaya gör. iki lakırdı etme işin bitiktir. Şu dul meselesini hatırlarsınız. İki çocuklu, zavallı bir kadıncağızdı. Merhameten komşuluk icabı halatı sorduk. Çocuklarla kahveden gazoz ısmarladık diye az mı lafım edildi? Ağızlarına sakız ettiler O yüzden mahallede her duyduğuna insan kolay kolay inanmamalı hmm, İki yıl sonra döndük dolaştık gene mi aynı konuya geldik baba Biliyorsun ki sen de o kadına karşı pek boş değildin Yarısı şişirildiyse bile yarısı gerçekti Bir ara kadını almaya bile kalkan sen değil miydin baba? Da, dedikoduyu önlemek için düşündüğüm tedbirlerden biriydi o Doğru Hı. bu da bir fikir Neyse, neyse geçmişi karıştırmayalım Demek bu yol hikayesi için doğru diyorsunuz Öteki dedikodulara benzemiyor Evet baba bu öylesi değil Aşktan filan bahsedilmiyor bunda Seven sevilen yok Herkesin öyle bir çırpıda aklına geliverecek Ağzına kolaylıkla sakız edeceği bir şey değil Koca bir sokağın kaderi yatıyor bu haberde Bir tehlikeyi haber veriyor Böyle bir şeyi uydurmaya kimse cesaret edemez Yarın yalan çıkarsa mahalleli ne demez Haklısın kızım Ateşin olmadığı yerde duman çıkmaz demişler. Benim sormam. İyice bir öğreneyim diyeyim. Hmm, kahve nasıl çalkanıyordur şimdi kim hmm, bilir. Boşuna heveslenme. Bu akşam kahve yok baba. O pis yerde ne anlıyorsun bilmem ki. Oo git deseniz de girecektim zaten. Yorgunum. Saat kaç oldu Zehra? buçuk. Ay, bu akşam da canım hiç ders çalışmak istemiyor. Çıkıp biraz hava alalım isterseniz ha? ha. Bak benim başka bir teklifim var. Hı -hı. Bu gece Manarda Robert Taylor'ın bir filmi oynuyor. Ne dersiniz? Ay, yaşa Zehra. Ben de patlıyordum sıkıntıdan. Biz sinemaya gidiyoruz, İstersen sen de gel baba. Aa, sahip sen de gel baba. Ee, hem hava almış olursun biraz. Hımm, bilirsiniz ben sinemayı pek sevmem. Siz gidin ben yatarım. Sakın geç kalmayın ama. Aa, sen merak etme baba. Uff, çabuk olun, geç kalıyoruz sözler. Ne, çabuk, benim aynamı sen mi aldın? Ay, tamam tamam, işi bitti. Çantamı karıştırmaya utanmıyor musun canım? Aa, Allah kahledik baba, Allah kahledik. Güle güle, güle güle iyi eğlenceler. Bunlar şimdiden boğulanmış Kahve yükünü almış iyice Maşallah, maşallah herkesler burda Hoş geldin Hüsnü bey Merhaba Hoş bulduk, merhabalar Gözlerimiz yollarda kaldı bu akşam. Sorma kızları sinemaya gönderdim öyle gelebilirim. Kızlar baskın çıktı bu akşam demek ha? Oo. vuru, vuru diye pavuç bırakmam ben bilirsin. Ama bu gece iyiliğim üstümdeydi. Hadi kılmasınlar dedim. Sonra baktım, efkar bastı, ha. kahve gözümde dütmeye başladı. Bu akşam üç kardeş sinemaya gitmişseniz de Soma. ben rahat bir uyku çeksem dedim, sevindiler, hemen azınlanıp çıktılar. Ben de şimdi onlar film seriliyor, ben de evde uyuyorum, rüyamda kahveyi ve seni görüyorum, Külfu <gülüyor> hanım! <gülüyor> <gülüyor> bin yaşa, efendi! Yaz bir on beş! Oh, bir de efkarlı söylüyor ki Urfa'yı bilir misin bacanak sen? Pek bilirim diyemem. Antep'e giderken içinden şöyle bir geçtiyim. ha oraları bana sor sen. Ha, dübeşini de oynamayı unutma İyi sayı yazarsın bacanak karışmam bak. <gülüyor> ya, Urfa'sına da mezarına da şimdi başlayacağım. Öyle deme bacanak iki yılım geçti oralarda. İnsanını akrebini sıcağını bana sor sen. Kolay unutulur mu askerlik günleri? <gülüyor> Çayını süsle amca! Sağ ol! Şu türküyü günde sekiz defa dinlerim ya... ...Gene de her seferinde bir hoş oldu. Çok sulu gözlü olmaya başladım galiba. Bana da her hüzün veren şey gibi biri dağıtıyor. Evet. Hem kahvedeki herkes bir hoş oldu baksana. Şoför esas bir de öpmüş iyice yüzünü... ...Belinike gizlice ağlıyor ardında. Şoför adam ağlar mı deme Yürek bu Şoföründe de Reis cumurunda da Dakikada bilmem şu kadar atıyor Her birimizin ağlayacağı bir mezar vardır Nasılsa Urfa'da olma da Çok doğru Bir bizim Fahri'nin Dünya umurunda değil Karpuzlarının kavunlarının rüyasını Görüyor şimdi o Of anam of Yaz bir 15 bacanak Haa iş ciddileşti desene İkinci cephenin nereden açılacağı Konusunda İngiltere Başbakanı Viston Churchill'de. Ee, Çayı tazeliyim mi Hüsnü amca ha, Biraz sonra ha, Ne diyorduk <gülüyor> Şu yol hikayesi Sen ne dersin bu işe Zülfanım Siz gelmeden Zülfüye Onu anlatıyordum Belediyeden biriyle konuştum bugün İş ciddi diyorlar Mezarlığın ardındaki caddeden inip... ...buraya doğru kıvrılan geniş yol var ya... ...onu buraya kadar uzatacaklarmış. Öbür mahallenin sokağıyla birleşip... ...tekrar ana caddeye çıkacakmış. Belediyecinin dediğine göre... ...istimlak muamelesi de bugün yarın başlarmış. Çünkü... ...şu sıralarda şehirde yıkılan yüzlerce ev... ...genişletilip açılan bir sürü sokak gibi... ...burası da plana dahilmiş. Gerçekten de mühim mesele. Yalnız benim bildiğim bir şey varsa... ...bu çeşit istimlaklerde... Yıkılan evlerin karşılığı belediyeci öderim! Hem zaten sokağın yarısı kalacakmış Yalnız karşı evler yola gidiyor Desene senin kahveyle bizim berhane kurtuluyor ya. Bu zamanda kimse oturacak Tek oda bulamazken sokak ortalarında kalsaydık halimiz nice olurdu ya. Ya. Fakat mahallenin yarısı da yok olunca her şey değişti ya. Sokağın eski tadı kalmayacak Az önce dediğiniz gibi İstimlak edilen evlere münasip bir miktar parayı ödeyecekler elbette Ben bunu iyice sordum soruşturdum Mesela benim eve bin lira kadar verebilirlermiş Bana kalırsa hiç fena para sayılmaz Orası öyle Ne var ki birbirimize alıştık Ayrılması güç geliyor Kimi benim gibi böyle üzüm üzüm üzülürken Kiminin de dünya umurunda değil Dünya yansın da hasırım kalsın misali İşte Marangoz Tevfik'le Berber Ali Gözleri oyundan başka bir şey görmüyor Heh Yarın Çoluk Çocuk Sokak Ortasında Kaldıklarında Başlarına Gelecekleri Düşünmüyorlar <gülüyor> Hep Ayazını Görelim Bakalım <gülüyor> Al Hep Ayazını Senin Olsun Elindeki Yekliği Çıkar de. Hep Yekle Bende Çünkü <gülüyor> Böyle Bir Günde De Oyun Oynanabiliyormuş Ha Aferin Sana Tevfik Efendi Aferin Ev Yıkıldığı Zaman Aklın Başına Gelecek Ama O Zaman Da iş işten Geçmiş Olacak Şimdi De Dülü Ha Artık bıktım bu masaldan be Süleyman acım. Yol yol gelirse gelsin. Evde bu, sokakta bu, kahvede bu. Ne yapalım yani? Devlet işi, hükümet işi bu. Boynumuz kıldan ince. Bizim elimizde ne gelir? Eyvallah demekten başka. Hem her işin bir hikmetle de vardır, değil mi? Sen evin yıkılacak diye üzülüyorsun. Aldırma o kadar. Varsın yıkılsın. Zaten bu dünyada yıkılmadan kalan ne var ki? Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış, Süleyman'a! <gülüyor> Yaz bir 25 bacanak! Merhaba, Esat Bey dostum. Yeni bir şey var mı gazetede? <gülüyor> e, i̇kinci cephe üzerinde laflar arttı. Az önce Churchill'in yeni demecinde okudum. Ama bence yılan hikayesine döndü bu iş. Uzadıkça uzuyor. Açıldı, açılıyor, açılmıyor, eee ne olacaksa olsun, bıktı millet yahu! Gazeteyi görebilir miyim? Hay hay buyurun! Bu ikinci cephe hiç açılmayacak gibi geliyor bana, ne dersiniz? Yakında görürsünüz! Peki, Nedim'ye safsaklıyorlar bu işi öyleyse? Mesele ikinci cephenin nereden açılacağı meselesi! ...nereden açılırsa daha etkili... ...daha bruce olur diye düşünüyorlar. Hı. Bildiğin gibi değil bu iş. Bu Churchill... ...çok yaman erim. Evet. Ee, İngiliz kurnazı... Erkanı Ark ...Göreceksiniz Avrupa'yı istila edecekler. Evet. Bütün hazırlıklar tamamlanmış bile. Alamanların kalesi ne güne duruyor peki? Ya. Sen kalelere kulak asma. Macino da bir kaleydi. Sonra ne oldu? Ya. Hem o daha sağlamdı. Haa şöyle, karşıma geç de rahat rahat konuşalım Arkaya dönüp laf yetiştirmekten boynum ağrıdı Oyunun da tadı kaçtıydı zaten Sen içinden Alamanları tutuyorsun anlıyorum Alamanlar gibisi yoktur diyorsun ...Doğu batı cephelerindeki durumda şimdilik senin düşündüklerini haklı çıkaracak gibi! Değil mi ya? <gülüyor> Ama <gülüyor> sözüme iyice dikkat ettiysen... ...Şimdilik dedim, bir de uzağı görmek diye bir şey var! Hava bulutlu yağmur yağdı, yağacak. Buna uzağa görmedenmez. denmez, kör kör parmağın gözüne bir durum bu! Çünkü Doğu cephesindeki Rus tağrılusunu hesaba katmadan konuşuyorsun! Ama durumda herhangi bir değişiklik yok, bir gerileme kaydedilmiş değil! E, i̇lerledikleri de yok, e, şimdilik gerilemiyorlar, bu doğru! Ya var ki, oldukları yerde güç tutundukları da bir gerçek! Bu son söylediklerinizde haklı olabilirsiniz. Ama unutmayın kışı doğuda kazasız belasız geçirdi Almanlar. Kışın Almanları oralardan atamayan Ruslar baharda hiçbir şey yapamazlar. Almanlar denize dökecek hepsini. Avrupa'yı kayıtsız şartsız ele geçirecekler. İngilizlerin Avrupa'ya yapacakları herhangi bir çıkartmada Hitler doğuda Ruslarla uğraşırken Almanların başlarına gelecek felaketi de yabana katma. Bence Hitler'in bir atımlık barusu kaldı. Churchill daha yeni taarruza geçecek. Bence Hüsnü Efendinin hakkı var. Bu konuda Stalin geçenlerde müttefiklerle yapılan bir görüşmede demiş ki... Sizin başka derdiniz yok mu ya? Hitler'den, Churchill'den, Stalin'den size ne yani? Allah! Allah! <gülüyor> Şu heriflerin suratlarına bakın bir kere Her biri ayrı bir cehennem zebanisi Hangisi kazanırsa kazansın kaybeden yine biz oluruz Siz bana bakın Ya Bekçidayı, Söz biliği kuvvetli olanındır Biliği kuvvetli olan elbette her meydanına atılacaktır Sen kaybedip kazanmışsın Sen ölmüşsün ya da kalmışsın <gülüyor> Umurunda mı onun Kendisinin kaybedip kazanması önemli Sen nesin ki ummanın karşısında Bir damlacık Elbette Aa, Hoş geldiniz Çekil sandalyeleri da konuşalım Kaç zamandır görünmez oldun Tahir kardeş ee, Akşamları geç dönüyorum Göçler başladığından Bizim işler oynadı biraz Ne haliniz varsa görün Buldunuz birbirinizi Ben plak dinleyeyim bari Efkar dağıtır bunun üzerine Mariscal Peten de Bıkmadınız mı be? bıkmadınız mı be? Yeter artık ya Almanya da, İngilizce de, da başlarım şimdi. Açtır mii nazımı. <gülüyor> e küzüyorsun Süleymana. Siyaset konuşuyoruz. Dünya bu işin üstünde duruyor. Öküzüm boynuzunda değil. Neyse <gülüyor> arkadaşlar, bakın benim bir fikrim var. Bekçi baba bozulmakta haklı! Bu münakaşa bitmez burada e, Vakit de gecikti Rıza yarın sabah erkenden nöbete gidecek Hüsnü efendi fabrikaya Ben arabayı hazırlayacağım sabahın köründe e, Esat abimiz de garajda olmalı erkenden Patronla takışmamak için ha, İyisi mi? İki taraf olup bir 66 çevirin. Kazanan taraf haklıdır ha? Biz mafisanedeyken ona yapardık. Bak bunlar sözüm yok. Biz de seyreder zevkleniriz. Kafamızda şişmez. Ben Esat Bey'le demokrasi kuvvetlerinin savunmasını üzerime alıyorum. Keyifli kalırız. Zaten mihver devletlerinin temsilcileri olarak karşımıza gelsinler. Kabul. Tamam. Temiz belli getir Ali. Ali Üstamci. Ah Tahir sen de tabela tut. Hakem sensin. Tamam abi. Tamam. Ooo kapıyı açık bırakmıyız düşüyoruz ya lan Hava iyice ya? bulutlandı kapı kapı. Gece yağmur yağacak Ay, Çok geç kaldık Sokak kapkaranlı Şu yağmur da nereden çıktı bilmem ki ne can sakıcı şey yarabbim Geç kalalım olsun Ay. Yağmur da yağsa ne olur şey gördüğün filmi sıramaz bana Ay. Ne güzel güneşli kıyılarda onlar Kim bilir denizde yüzmek ne hoştu Sonra da bütün o yakışıklı erkeklerle dans etmek Ay. ne güzel Hayala dalarken gariplerde yürüdüğünü unutma Basın yere dikkat et biraz canım Ay. Suları üstüme sıçratıyorsun Ay. Tünerler peşimizi bıraktılar galiba. Aman abla, şunları bırak da yürü. Ortada bir tek kışık bile yok. Aman erkenden yapmışlar. Tavuklar gibi tünerler zaten. Gece yarısı oldu ama. Aa, babam yatmamış. Pencerede bekliyor bizi. Sigarasının ateşini görüyor. Musun? Geç kaldık. Niye çatar şimdi? <gülüyor> İyice <gülüyor> ıslandık. Ben de fena halde üşüdüm. İçim titriyor. <gülüyor> Ne güzel yağıyor yağmur. Ortalıkta serinledi. Neydi o sıkıntı bir türlü uyutmadı. Ha? herkes yatmış. Karşıki evin kızları da şimdi döndüler. Sinemadan dönüyor olmalılar. Aa, bak sen. İkide delikanlı takmışlar peşlerine. İşte buraya girdiler. Şu da hoş kızlardı. Dedim aslında en büyüklerinde eş var. Yazık oldu kaçırdık kızları. Yetişemedik. Evlerini öğrenmiş olduk ama Yağmur burada iyice uzandı. Yürü şimdi hadi yürü. Hadi e, Hadi. E, e, e, e, e. <gülüyor> Bu yağmur gerekliydi Sokağı kışlık kirinden ve bütün pisliğinden arıtıyor Sayın dinleyiciler Garipler Sokağı adlı sürekli oyunumuzun beşinci bölümünü dinlediniz Hoşçakalın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 Mikrofona koyan Hamit Akınlı Programı hazırlayan Oray Tuğlan Efekt Saadettin Kadıoğlu Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Kemal Ergüvenç Gönül Ayşegül Devrim Vatman'ın karısı Şevkiye May İhtiyar kadın Kadriye Tuna Hanife kadın Saime Arcıman Batman Rıza Rıza Tüzün Hüsniye Birsen Kaplangı Tahir'in karısı Melahat Hasanoğlu Çırak Ali Engin Akçeri. Rahime Bilkay Tekben ikinci Genç Kadın Oya Aydınat, Salih Güney Türel Muhtar Cemal Ersan Uysal Zülfa Hanım Nezahat Tanyeri Arabacı Tahir Fuat İşan Kamer Hanım Tanju Yakın Genç Subay Metin Çoban Bekçi Bilge Zobu. Selma Candan Teksoy Gelin Ani İpekkaya Kasabın Karısı Gül Gülgün Tevfik Şakir Arseven Kasabın Oğlu Osman Görgen Kasapkani Gani Kayhan Yıldızoğlu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 çeşitli aşklarla gönül avutmakta zengin evler üniversiteli nişanlılar düşleyerek büyük hayaller ardında koşmaktadırlar sokak günlük yaşantısını sürdürürken muhtar Cemal'in Zülfü'ye verdiği haber ortalığı alt üst eder garipler sokağa caddiyle birleştirilecektir bunun için sokağın yarısı kahvenin karşı sırası yıkılacaktır gönül Zehra ve Selma sinema dönüşü yağmura tutulurlar bütün sokak uykudadır Bir pencerede kendilerini bekleyen babaları uyanıktır Bir de uykusu kaçan üniversiteli Kızlar evlerine girince caddeden beri peşlerinde olan delikanlılar belirir Yağmurun hızını arttırmasıyla delikanlılar çekip giderler Odasının penceresinden bütün bunları izleyen Salih de penceresini kapatarak yatar Dün geceki yağmur hala devam ediyor ben gözlerimi sabaha kadar hiç kapamadım Bir süre sokağa seyrettim Bir süre yatağa uzandım Uyumak istedim Düşünmek istedim Hayal kurma çalışmak istedim Hiçbiri olmadı bütün hayallerim cama vuran yağmur taneleriyle dağıldı gitti. Karanlık bir gece, inilti gibi yağan bir yağmur. Sessiz bir ev, yalnız bir oda içinde uyumadan sabahı beklemek asap dost. Soğuk almam bile zorlaşmıştı. Sanki Yağmur Kendisinden başkasının Yeryüzünde Soluk almasını istemiyordu Saatler Böylece geçti Yatağımda kıpırdamadan Sabah bekledim Karanlığı Seyrede seyrede Sonunda biraz Dalmışım Uyandığımda Güneş vardı Sokak yaşıyor Daripler sokağı işte bu Bütün bu sesler bu insanlar Aa bizden de bir çıkan var İhtiyar olmasın ha, Hayır hayır gelin Yukarı bakarak gülümsüyor Pencerede olduğumu nereden bildi Sabah sabah nereye gidiyor acaba Bakkala olmalı Boyu oldukça uzun Kalçaları biçim ve adımları Daha henkli Ama bütün bunlardan bana ne benim ne işim var burada Bu sokakta Bu evde bu, bu odada Bütün bu yoksul insanların arasında Ne işim var benim Gitmeliyim Şu ceketi de katlayıp bavula tıkmalı Hava güneşli nasıl olsa Bir dakika daha duramam ben burada Hadi oğlum Salih Avarilik bitti artık İstikbal seni bekliyor Bavul da iyice ağırmış. Gelirken farkına varmamıştım Gelin Gene o Bakkaldan döndü Gözleri penceremde Gülüyor Ama ben de penceredeyim Sanki dönüşünü gözlermiş gibi Buyurun Çıkıyordunuz galiba Rahatsız etmeyeyim Yok fark etmez Daha sonra da çıkabilirim Şöyle bir hava alayım diyordum Soluk soluğa kalmışsınız siz Oturan şuraya Merdivenleri hızlı hızlı çıktım da Bakkaldan zarf kağıt aldım Diyecektim ki Vaktiniz varsa iki satırlık bir mektup ama mı ha, Elaza. Siz şöyle yatağın üstüne oturun Zarfla kağıdı verin bana hmm. Şimdi söyleyin bakalım ne yazıyoruz Siz benim hayat hikayemi dinlediniz Her şeyi biliyorsunuz Marangoz olan kocam şimdi yedi aylık asker Yalnızım üstelik de çok çok sıkılıyorum Ya sizin derdiniz nedir Niçin buradasınız Neden yalnızsınız Üstelik hiç konuşmuyor Hep susuyorsunuz Karşılıksız bir aşk desem Bütün bu sorduklarınıza karşılık olur mu bilmem Ya da bu karşılıksız aşk hikayesi Yani işin içinde bir kızın olduğunda Uydurma desem Neyse Bütün bu sorduklarınızın ne sebebini biliyorum Ne de ben çözebiliyorum Ne çok kitabınız var sizin Hepsini okudunuz mu bunların eh, Aşağı yukarı Kitapları ne kadar çok seviyorsunuz Ben de sinemaya bayılırım ya. Dün bir Arap filmi vardı Komşuya diye izin alıp gittim Bütün sinema ağladı İki mendil ıslattım ben de Ama görseniz ne acıklıydı Tıpkı bizim hayatlarımız gibi Az önce konuştuklarımız gibi tıpkı Bol bol konuşup gitti Merdivenlerden neşeli bir türkü mırıldanarak indi Sesi hala alt kattan geliyor Şimdi yalnızım odamda Çantamı açıp Kitabımı, kağıdımı eski yerlerine yerleştirdim bu evden sanki bütün ömrümce ayrılmayacağım gibi geliyor bana. İyice sulandı mı yerler? İyice sulandı abla. Ver şu süpürgeyi bana, sen de git fincanlarla bardakları yıka. Başım. Bir yandan da ateşe bak. Peki Ocak ya. çoktan yanmış olmalıydı, İyice geç kaldık bu sabah. Oradaki işlerin bitince gel de camları silmeye yardım et. Peki abla. Masalarla sandalyelerin de tozunu alacağız da. Gramofonla radyonun da tozunu almayı unutma. Merhaba Zülfanım. Bakıyorum işleri bitirmişsin. Hayır ola muhtar. Sabah sabah ne var gene? Oğlum bir sandalye getir muhtara. Buyur. Sen oturmuyor musun Bekçi Dayı? İstemez hemen gidiyoruz. Oh iyice yorulmuşuk. Bir kahve yapsın mı çocuk? Yok yok daha dolaşacağımız çok yer var. Aha, iyice meraklandırıyorsun muhtar. Çıkar şu baklayı ağzından. Şimdi nahiye müdürünü gördüm. Daha doğrusu kendisi beni çağırdı. Oradan geliyorum. Hı. Hmm. Bir iki haftaya kadar binaların satın alma muameleleri başlayacak Sonra da yıkılmaya başlanacakmış Bunu mahalleye haber vermek istedim Aa, Mahalleli de toplanmaya başladı zaten Hanımlar Hazır hepiniz toplanmışken söyleyeyim Herkes bir an evvel başının çaresine bakmalı Bir haftaya kadar istimlaklara başlanıyor Benim söyleyeceklerim bu kadar Sahiye bin ya, yalan gibi geliyordu bize. Bu işin yalanı yok bacılar. Ben de orduydum. Bu iş katileşti. Bunun için şimdiden kendime yeni bir yer aramaya başladım. Aşağı semtlerde boş bir yer buldum. Hemen taşınacağım. Evleri yıkılmayanlar burada kalabilirler tabi. Zülfü'nün tarafına bir şey olmuyor. Yalnız karşı taraf yıkılacakmış. Benim eve 600 yüz lira kadar verecekler. Gevezeliği bırak da gidelim hadi. Ben 5 şimdi hiçbir şey yoktu. ...maksadımı biliyorsunuz. Haberi benimle birlikte... ...sizler de muhtarın ağzından duydunuz. Duymayanlar da... ...duyanlardan öğrendi. Sokağımızı... ...elimizden alıyorlar. Bu durumda yapılacak... ...iki şey var. Ya hep birlikte gariplerin... ...erkekleri, kadınları... ...ve çocukları ile... ...hepimiz buradan ayrılacağız. Böylece yeni bir hayata başlamak için... Şehrin nefesinin yetişemediği bir toprak parçasına göç ederek Orada yeni bir mahalle kuracağız Ya da buradan teker teker ayrılarak Kimimiz şehir içine, kimimiz şehir dışına yayılacağız Böylece birbirimizden ayrıldığımız, koptuğumuz, birbirimize destek olmadığımız için Şehrin içinde eriyip kaybolacağız bana kalırsa, evleri yıkılan, ev sahipleri paralarını alsınlar. Ötekiler de evlerini satıp, hep birlikte yeni bir mahalle kurmak için el birliğiyle çalışsınlar. Ben kendi adıma böyle yapacağım. İsteyenler arkamdan gelsin. <gülüyor> Dört yanımız apartmanlar, zengin sokaklar, ...süslü, adetlerini, huylarını bilmediğimiz, yabancı, alışmadığımız insanlarla dolu olan bir yerde... ...nasıl barınabilir, onlarla nasıl yaşayabiliriz? Ne onlar bizi kendilerine, ne de biz onları kendimize uydurabiliriz. Onun için yarından tezi yok, hep birlikte arabalara dolup... Yeni bir semte doğru yola çıkmak için hazırlığa başlayalım! Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Hepiniz dediklerimi yapmaya hazır mısınız? Hazırlıyorum! Nasılsa sonu gelmeyecek bu İyisi mi şimdiden ayrılalım? Neden öyle söylüyorsun gönül? Seni sevdiğimi biliyorsun. Ayrılmayı da nereden çıkarıyorsun durup dururken? Demek durup dururken çıkarıyorum Haklısın Ben kötü çekilmez bir kızım ha, Artık eskidim de ondan değil mi? Neler söylüyorsun sevgili? Gerçeği Oyalamalarından bıktım artık Ne olacaksa bir an önce olsun Önceleri okulu bitireyim öyle evleniriz diyordun Teğmen olup kılıç kuşanınca Teğmen oldun Şimdi de bu aylıkla bu dar zamanda evlenilmez Üsteğmenliğimi bekleyelim diyorsun benim daha fazla beklemeye gücüm kalmadı. Ben çekiliyorum. Sen yüz başılığını, bin başılığını, hatta albaylığını rahat rahat bekleyebilirsin. Hoşça kal Gönül, bir dakika dinle beni. Gönül, Gönül. Ah, sen miydin üstüne? <Gülüyor> Bu ne şıklık kız? Az önce caddede gördüm seni. Yanındaki delikanlı kimdi öyle? <gülüyor> Beni seven çocuk, nişanlanacağız. <gülüyor> Bak hele. Bana sorarsan pek fazla güvenme. Çok gördüm öylelerini ben. Onlardan iş çıkmaz. Üstelik insanın başına bela da olurlar. Benimki öylesi değil. Ee, bilmem. Sen gene de dikkatli ol. Biliyor musun? Şu mahalleye gelirken ölüm geliyor. Yıkılacaksa bir an önce yıkılsın da biz de kurtulalım. Haklısın. Badi varsa e, biz veririz cezasını canım Mahallenizi değil miyiz bizim de kızımız sayılır. Nasıl <gülüyor> beni saçımı yoldu oh. elbise. Anlaşıldı mı? Ha, anlaşılmayacak bir tarafı yok ki! Hüsniye sevgilisiyle gezerken Tevfik abi görmüş! Ha, ablam da görmüş onları bu akşam! Hüsniye ile sevgilisi caddede kol kola geziyorlardı! <gülüyor> Demek kızın dışarılarda fingir dediği doğruymuş! Sonra ne olmuş? Hüsniye'yi çocukla kol kola görünce peşlerine düşmüş! Sinemaya girmişler, o da arkalarından! Her şeyleri görmüş sinemada! İçip içip gelmiş eve! Hüsniye'yi yatacağı sırada soyunurken yakalamış olasında. ...Başlamış tekmelemeyi, e gerisini bütün mahalle duydu zaten. Ne toplandınız ya? ne var, ne var, hadi bir şey yok işte. E hadi dağılın, dağılın e bakalım, dağılın. E tevfik e Efendi sen de evine hadi, hadi bakalım hadi. Herkes evlerine. E Hüsniye'yi bize hadi. gönderin bu gece, bizde kalsın. Hüsnü'ye gel kardeşim, gel. Ya. Hadi yürü Tevfik, tamam, içeri girelim tamam. biz de artık hadi. Senin de kardeşinin de Allah belanızı versin. De, Toplunuz gerisindir. Hüsniye Hüsniye Benim aç kapıyı İstediklerimi getirdin mi? Hepsi bu bohçada Bu da manton Ben kurtuluyorum bu sokaktan Allah seni de kurtarsın Senden başka kimse bilmiyor benim kaçtığımı nereye gittiğimi Anneme bile söylemeyeceksin Sen ara sıra gizlice gelir beni görürsün Senden evdekilerin haberini alırım Mahallede ne olup bittiğini öğrenirim Benim gidişim aramızda sır olarak kalacak Söz mü? Söz Bey oğlum siz miydiniz Benim teyze hanım Dün geceki gürültüye uyandınız mı sizde Mahallede uyanmadık kaldım ilk <gülüyor> Peki kız ne olmuş onu öğrenebildiniz mi bari Akşam Zülfü'de yatırdılar hmm. Oradan da sabaha karşı kaçmış diyorlar Nereye hmm. gittiği de belli değil Annesi bir yol ağladı Ablaları da üzüldü ama çabucak da unuttular Herkesin derdi kendine yetiyor, ey Tabi, Tabii tabii. Onların evi de bizimki gibi yıkılacaklar arasında. Ne yapsınlar? Sahi ne oluyor o iş? İş katileşmiş diyorlar. Mahallede herkes hazırlığa başladı. Yarın öbür gün tahliye emri gelirmiş. Bir haftaya kadar da evleri boşaltırlarmış. Siz ne yapacaksınız? Düşündüğünüz bir şey var mı? Biz parayı aldıktan sonra oğlanın askerler dönüşüne kadar akrabaların yanında kalacağız. Hmm. Oğlan hmm. gelince de başımızı sokacak bir yer buluruz elbet. Üzüldüm. Doğrusu ilk anda inanmamıştım bu istimlak işine ben. Demek ki doğruymuş. Tam da alışmıştım sizlere. Benim için de çok kötü oldu bu iş. Biz de çok üzülüyoruz. Hem evimizi hem de sizin gibi iyi bir insanı kaybediyoruz. <gülüyor> e, gelin hanım bugün yoklar galiba değil mi? Az önce bahsettiğim akrabalara gönderdim onu. Durumu etraflıca konuşsun diye. Akşama dönmez herhalde. yasıya kalacak. Neden sordunuz? ...bu akşam gitmek istiyorum da... E, ...vedalaşabilir miyim diye sormuştum... Eh, ...artık siz benim adıma bir Allah'a ısmarladık der... E, ...selamlarımı iletirsiniz kendisine... ...baş ama bu kadar acele etmenize lüzum yoktu... ...bir iki gün daha kalabilirdiniz... ...yo yo bugünden gitmem daha iyi olacak... ...ilginize teşekkür ederim... ...Allah'a ısmarladık büyük hanım... Ay, güle güle. Uyan abla uyan Şşt. Ne var ne oldu of Ne güzel dalmıştım Bir de güzel rüya görüyordum ki Hih, Yıkılma emri geri alınmış Caddeyi üst sokaktan geçireceklermiş Gariplere dokunulmayacakmış Sen rüyayı boşver de şuraya bak Kim o Elinde bavulu sırtında yağmurluyla ile Yabancı bir delikanlı Yolunu şaşırmış biri olmalı. Yanlışlıkla sapmıştır buraya. Oo, sen evet. hala rüya görüyorsun. Koca karının evindeki üniversiteli değil mi o? Mahalleyi terk ha, ediyor. Haklısın. tak kendisi. Demek o da mahalleyi terk ediyor. Bu araba da nereden çıktı? Bu saatte mahallenin arabalarından hiçbiri dönmez. Ne bizim damat ne de Tahir. Hem onların sokağa girişi rüzgar gibidir. Yoksa... Yoksa biri daha mı terk ediyor garipleri? Az önce çocuklar bekçi eşyasını taşırken görmüşler. Aa. Sen uyurken bana haber hey. verdilerdi. İnanmam. Süleyman Ağa. Ta kendisi. Eşyasını yüklemiş gidiyor. Köpeği de yanında. Göç başladı desene. Önce Hüsniye. Arkasından koca karının evindeki üniversiteli. Şimdi de bekçi. Eeeh. Çorap söküyü gibi gelir gerisi. Teker teker gidecekler hepsi. Her biri şehrin bir tarafına dağılacaklar. Hepimiz ayrı ayrı yok olacağız. Şehrin karanlığı gürültüsü içinde kaybolacağız her birimiz. Allah asmadık Zülfü Hanım. Yolun açık olsun. Hani hep birlikte arabalara dolup yeni bir sente doğru yola çıkmak için sözleşmiştik. Hani birbirimizden ayrılmıyorduk. Destek olacaktık birbirimize. Ne oldu? Gidenlere neden engel olamıyoruz? Ne Elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Hanife kadın, küçük Selma, mahallenin genç, yaşlı bütün kadınları, gelinler, kaynanalar, analar, kızlar, görümceler, baldızlar, size söylüyorum. Neredesiniz? Niçin cevap vermiyorsunuz? Sayın dinleyiciler, Garipler Sokağı adlı sürekli oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın.